Elhamdülillah enezihdana li hada ve ma kunna lihtediya lillahi Allah ve ma tawfiqi yu'tasi illa billah laqad jaat rusul rabbina bil hakki salli ala rasulina muhammad allahum salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi ve sahbihi salli ala tabiib qulubina muhammad allahum salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi ve sahbihi salli ala shafi'i dhunubina muhammad allahum salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi ve sahbihi A'udhu billahi istemi'u al-alimi min ash-shaytani r-rajim. Rabbi a'udhu bika minemezatil sh-shaytin. Ve a'udhu bika rabban yahudhurun. Bismillahirrahmanirrahim. İnna allaha ve melâiketehu yusalluna ala'l-nabiyyi. Ya ayuhu al-lazine âmenu, sallu'u alayhi ve sellimu teslima. salli ala seyyidina muhammadil habibil mahbub, şafil ilal ve müfarici ilkuru'b. Ve ala alihi ve sallim ta'ala. Rabbim tebarak ve teâlâ bizlerin bu mübarek Şaban-ı Şerif ayına kavuşturdu. Bu mübarek cuma gecesine ulaştırdı. Böyle bir mübarek mevsimde salavat-ı şerif'in faziletinin kaç kat arttığı bir dönemde salavat-ı şerife emrinin nazil olduğu mübarek Şaban-ı Şerif ayında kainat efendisinden sallallahu teala aleyhi ve sellem çok bahsetmemiz lazım, salivat-ı Cerrahi'ye devam etmemiz lazım, faziletleri hakkında sizleri de teşvik etmemiz lazım. Kitapları yazıyoruz, yazıyoruz. Vakit bulup da işte şu kitaptaki şu meseledir diye teşvik edecek bir e, sohbet yapamadan efendim aylar yıllar geçiyor. Bazı kitaplarımızdaki birçok meseleyi daha sizle paylaşamadık. Tabi okuyun diye e, basılıyor, yazılıyor. Ama maalesef sizler bizim demediğimiz, teşvik etmediğimiz, efendim şu sayfada, şurada, şu salavat var, faziletli demezsek e, pek meraklı değilsiniz. Dünya işleri sizin kafanızı karıştırmış, ilimle uğraşacak pek haliniz, vaktiniz kalmamış. Bu tabii üzücü bir durumdur. Ümmetimiz açısından, milletimiz açısından. Hakikaten insanlar, Gaflet içerisinde ömürler bereketsiz, rızıklar bereketsiz, vakitler bereketsiz. Biz dahi eski bol, bulduğumuz bolluğu, bereketi vakit bakımından bulamıyoruz. Bu nedendir? Tabii kıyamet alametlerindendir. Nefsimizin şerrindendir. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ musibetin Başınıza ne musibet geldiyse bu bereketsizlik, bu vakitsizlik, bu hayırsızlık Herkes hakkında mıdır? Sadece bana mı vuruyor bilmiyorum ama febi ma'asebet eydikum ellerinizin kazandığı günahlar ve suçlar yüzündendir. Ve afu an Yine de çok günahlarınızın cezasını vermekten vazgeçiyor Mevla. Her günahınızın cezasını peşin verse size nefes aldırmaması gerekir. O kadar suçunuz var. Ama lütfediyor, kerem ediyor. Çoğunu affediyor. Yine de size vurdurdukları musibetler yüzünden e, bu kadar hayırsızlık, bereketsizlik, hastalık, bela, musibet, dert, keder, fakirlik, zelillik, hakirlik, ne dersen de yani, İslam aleminde ve Müslüman ümmetinde bunlar çok zuhur etmiş durumdadır. Çünkü biz ancak ahirete yönelirsek, Mevla abic'e abad eder. Dünya bizim yükseleceğimiz zevk edeceğimiz, keyiflerimizi tatmin edeceğimiz yer değil. Dünya bunlara zaten yeterli değil. Bunun için de yaratılmamış. Bir güzergah geliş geçiş köprüsü gibi yaratılmış. Ama tabii insanlar hele ki Müslüman oldukları halde ahirete inandıkları halde ben öleceğim kabirde ne cevap vereceğim ne hesap vereceğim ahirete çıkacağım Mevla'nın huzurunda yani bunlar inceden inceye hesap kitap olacak diye bilen bir insan için dünya maksat haline gelmişse, yani dünya vesile değil de maksat haline gelmişse, yani bütün derdim burada işte yazlığım olsun, kışlığım olsun, evim barkım, düzenim kurulsun, arabam, şuyum, buyum, torunum, tosman falan, e bu eğer bir insan için yeterli görülmüşse, burada Mevla'nın rızası ihmal edilmiş, ahiret hesabı, sorgusu halin halinin cevabı ihmal edilmişse, e tabii ki Mevla bunu uyarmak için, ihtar için dost tokadı vurur. Dost tokadı bu. Çünkü kafirlere bu tokat gelmez. Burada Buradan bu birçok sorunun cevabı çıkar yani. Niye Amerika'ya bir şey olmuyor? Niye Fransa'ya bir şey olmuyor? Niye Avrupa Birliği rahat? Niye Rusya'nın ekonomisi çökmüyor? Niye Müslümanlar böyle harp içinde? Yemen'den Irak'a kadar her yer iç savaş, dış savaş bu İslam alemi böyle yangın yerine dönmüş. Yanıyor. Ya bunu soruyorsan bana, işte bu demin dediğim lafları düşündüğünde cevabını bulursun. Çünkü İslam alemi cahil bırakılmış, gafil kalmış, cahil kalmış, İslam'ı maksat olmaktan çıkartmış. Sembolik hale getirmiş yani. 3-5 kandil, bir Ramazan falan. Ramazan, kurban, bu kadar. Bu sembollerle olmaz mı iş? Bunun hakikatine ermek lazım, şuuruna vakıf olmak lazım. Bu Recep Şerif çıktı. E Şaban Şerif geldi. Ne kadar faziletleri için kısaca bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Evvelce de anlattım. Miraç dersini devam edeyim dedim fakat kastayım. Yani geçen miraç şeyinden sonra çok klima vurmuş kafamdan aşağı yine. Yine anlamadık yine aldandık yani. Ondan sonra dayanamıyoruz sıcağa. Ondan sonra bak çekiyoruz kaç hafta. İşte insan böyle yani dayanamıyor bir günaha düşüyor. Dayanamıyor bir içki içiyor, dayanamıyor bir zina diyor dayanamıyor bir gıybet ediyor, dayanamıyor bir şey. Ondan sonra ahirette, eş, hepsi dünyadaki gibi nezle olup grip olup bir haftada çıkmaz ki. İşte o dayanamadığın işler hep ahirette. Sıcağa dayanamıyorum, vursun kafama klima, e sonra ne olacak? İşte. Her şey böyle yani, bir peşin keyif edeyim, oh bir nefes alayım da şimdi, e nefes alayım on 10 gün çekeceksin, bir ay çekeceksin. رُبَّ شَهْوَةِ سَعَدٍ اَوْرَسَتْ حَزَنَنْ طَوِيلًا bir anlık şehvet, istek, keyif, üzüntüler, uzun uzun belalar açacak diyor hadis-i şerifler. Anlamıyoruz yani. Herkes kendine göre bir gaflet içerisinde. Onun için miraj dersi uzun iş. Şehlere de bakıp da farklı şeyler söylemek lazım dedim. O takatı da bulamadım. O halde bulamadım kendimde. Ama yine sohbetinizi bırakamam. Onun için bir saat, bir buçuk saat bir şey. Şimdi girsek üç saat, dört saatlik en az bitiremeyiz bile kalanında. şehirlerde Yeni elime geçti bayağı bir şeyhler. Kütüphanede duruyorlar da. Yani işte merak edince çıkartıyorsun, buluyorsun. Oradan da güzel ilimler, bilgiler alacağız inşallah. Ona göre bir ders veya bir kitap veya bir ders hazırlık yapılır inşallah seneye de. E, bu sefer şimdi Şaban Şerif geldi. Faziletleri var, oruçları var. İşte dikkat edilmesi gereken hususları var. Ramazan Şerif'in hazırlığı var. Tevbeye davet var vesaire. Kısaca onlardan biraz... Dertleşelim, hasbihal edelim de. Dedim onun için, yani geçenden söz verdiklerim iş beni unutuyor değilim. Bazı kere 5-10 sene sonra da o sözlerimi yapıyorum. Ee, bazı şeyler yarım kalıyor, eksik kalıyor. Bazı kitaplar, vaatler, taahhütler. Ee, ama vakitler bereketsiz. Vakitler yetişmiyor. Yani 3 gecedir ben uyumuyorum mesela dergiyle ilgili. Medine i Münevvere ziyaretleri. işte Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak izinin çıktığı yer. Devesi kasmanın ayak izinin çıktığı yer. Mührü i şerifin izi, onun orası, burası, işte annelerimizin kabri i şerifleri, sahabeden yeni bulunan sah farklı yerlerde sahabeler hepsini böyle, onları uğraşana kadar hadisler, kitaplar, kaynaklar, öyle hazırlıyorum yani. Bizim dergide diyorum sana, bizim dergide e, broşür diye ki bizimki, kitap. Onlara uğraşıyorum. Ya üç gecedir uyuduğum yok. E, onun için vakitler yetmiyor, yetişmiyor. allah Teala vakitlerimize, ömürlerimize, bereketler efsanesinde. Nasıl hazırlayacağız bir şey. Bugün alimlerin işte ulu Allah'ın eserleri, kitap, İmam Suyuti'nin bu kadar eserler, eserler, eserler bakıyorum da yani 150 200 sene yaşasa ancak. Bir de baktım 60 küsür diyor vefatı yani 60 yaşında. Bu nasıl bu kadar kitap yapmış? Tefsirden 24 tane. Bir tanesi on 20 cilt şundan şu kadar, bundan bu kadar. Allah Allah! Bu adamlar nasıl adamlar arkadaş ya? Şaşırdım kaldım ya. Ben onun yaşına gelmeme 10 senem kalmadı. Nerede o kitap? Nerede o ilim? Nerede o kadar sohbet? Nerede o da hizmet? Bir şey yapamadan gideceğiz. Ahirete gid gitmek üzereyiz yani. Hiç de bir şey yapamadık yani. Onun için üzülüyorum. Tek üzüntüm işte kalan ömrümüzde fuzuli işlerle uğraşmayıp da sırf ilimle uğraşıp insanlara Müslümanlara hizmet edebilmek. Belki biz onlara acırız. Allah da bize acır. Lütfu keremeder hepimize diye. Bir telaşa girdim. Çünkü artık çocuk değiliz, genç değiliz yani. İnsan telaşa giriyor. Çünkü ahiret göründü, yolculuk görünüyor. Efendim, hasat vakti gelmiş yani. 50'yi geçenler, 40'ı geçenler, 40 yaşını geçenler, ve lem yeğlib hayru şerrahu, hayrı da şerri geçmeyenler, yani sevapları günahlarından fazla gelmeyenler defterinde, fele de Cehenneme bohçasını, cehizini hazırlasın diyor. Kırkı geçenlere. Böyle meleklere hep nida edenler. İşte, 20 yaşın nidası var, 30 yaşın nidası var, böyle nidalar var. Yani artık 60'ya gelen adama, 50'ye gelene Nida ediliyor ki zer'un undene hasadu, hasat zamanı yaklaşmış ekin durumundasınız. Biç, yakında biçileceksiniz yani. Ya bunu insan bunu dahi duyduğu zaman morali bozul, moralin bozulmak için zaten bunlar kitaplar yazıyor. Moralin bozulacak, dünya keyfin kaçacak, ahirete hazırlığın başlayacak. 60'ı geçse, 60'ı geçenlere nida ediliyor ki sizin artık özrünüz, mazeretiniz kabul değil. Yani. Bundan sonra edemedim, bilemedim, okuyamadım, öğrenemedim, yapamadım konuşmayın siz. Bitti. Mazeretiniz kalmadı. 60'a kadar yaşattı Allah seni ya. 60'a kadar yaşattı seni. Kolay bir şey mi? Koca müellifler, musannifler, bütün 60 65 63 hep ölmüşler. E nasıl bu adamlar bu kadar ilimleri yaydılar, doldurdular? Dünya ahiret kazandılar, kazandırdılar. Bize kadar bu ilimleri ulaştırdılar. E biz gelmişik aynı yaşlara. Hiçbir kimseye hayrımız yok bizim ya. Bu nasıl bir şeydir? Çoluk çocuğumuza hayrımız yok. Kötü örnekliğimiz var. İyi örnekliğimiz yok. Mevla soruyor sonra اَوْلَمْ نُعَمِّرْكُمْ Bunu cehennemdekilere söyleyecek. Kur'an-ı Kerim bunu beyan ediyor. Biz size ömür vermedik mi? Ne kadar? Mevla sana 100 sene yaşatacağım diye söz vermedi ki. Kimseye 50 sene, 60 sene yaşatacağım diye vaat etmedi ki. Ecelini de bildirmedi. Ama ne kadar? مَا تَذَكَّرُ فِي مَنْ Düşünüp yola gelecek, işte tevbe edip nefsini ıslah edecek, ilmihal, ya zaten sana farzlardan soracak. İlmihal bilgilerini niye söylüyorum sana? Ha niye ki kuşluk namazı kılmadığına azap yok ki? Sevaptan kayıp var. Ama farzlar var. Şimdi bir insana ben, Mevla soruyor cehennemde yanana, ehli sünnete göre itikadını düzeltecek ve farzlar, vacipler yani benim, Mecbur ettiğim, senin dünya ahiret saadetin için, benim karım için değil Allah buyuruyor, senin dünya ahiret saadetin için sana mecbur ettiğim e, vazifeleri yapmana, e, anlamana, öğrenmene ve tatbik etmene, yetecek kadar ömür verdik mi, vermedik mi? Ne diyecek adam? Kırk yaşına gelene de verdiği bu ömrü, otuz yaşına gelene de verdiği bu ömrü, yirmi yaşına gelene de verdiği bu ömrü, ortalama on iki senede buluyor erdiğini düşün. Sekiz sene? 8 sene neyni etmedi adam 8 sene de cenneti kazanır 8 saatte de kazanır 8 dakikada da kazanır birisi bulüver zaten bulü ermesi cennetlik Tamam günahsız öldü gitti bulü verdi Erdin 8 dakika sonra öldün 8 dakika Müslümansan bu arada bu arada namaz vakti gelecek kılarsın namaz vakti gel 8 dakikada geçmez ki orada ekelme işadet bile Allah bizikir ne oldu Kazandın mı, kazandın. Sekiz dakikada ya Ebedi ahiret. Sana demezler ki, sen sekiz dakikalık, e, sekiz dakikada ne kadar zikrettin canım? Cennette de sekiz saat kal. Öyle bir şey yok ki. Ebedi kalıyorsun. Sekiz dakikanın karşılığı, sonsuz cennet. Seksen senede aynı sekiz dakika. Neden? Mevla verdiğini sorar. Kaç dakika verdin bu kadar? Hesabın bu. Ben sana öğütlenip, yola gelecek, Ahiretini kazanacak adama yetecek kadar ömür verdim mi vermedim? Ne cevap vereceksin? 20 yaşında ölen mazur mudur yani? 30 yaşında ölen mazur mudur? Hele gelli 60'a gelen hiç konuşamaz ya. Ve câkümün nedir? Size uyarıcı geldi mi? Yani peygamber, âlim, vaiz, hatîb size de, e, hakikatleri duyurdu mu bu ahireti? E geldi. Fezûku. Ne halt ettiniz? inkar ettik, isyan ettik. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Tadın bakalım şimdi. Ya bu millet, ne lüzumsuz işler peşindeler ya. Konseller, konferanslar, fuzuli yani dini olmayan Allah'tan, kitaptan bahsetmemiş Pankartlar, her yer billboard mu diyorsunuz, bir şeyler bir şeyler bakıyorsunuz. Sağa bak, ne alakası ola bak. Bu adam ölecek, gidecek. Yoldan geçen adam, birazdan kaza geçirecek. Da yollarda bile yani, orada bir yere bir pankart asılmıyor ki Allah'a zikredin falan. Arapçı standartı var öyle, yollarda yazar, Üzgürullah, zikredin falan. Değil mi? Arapçı, Arapları Arapça, bizim Türkler niye Türkçe yazmaz? Allah'a zikredin arkadaşlar, ölüm var, ahiret var, İnsan yolda bir görse Estağfurullah çeker falan değil mi? Belki ölecek bir dakika sonra. Vuracak bir bariyerlere gitti, her gün yüzlerce adam ölüyor, dünyada. Oraya bakıyorsun bilmem şu şarkıcı. Buraya bakıyorsun zurnacı. Buraya bakıyorsun türkücü. Buraya bakıyorsun futbol. buraya bak Cık. Milleti gafletten öldürmüşler ya. Allah diye hatırlatan bir şey yok ya. Bu nedir ya Rabbi ya? Bu ne rezillik ya? Yukarı çıkarken tek Tekbir lazım, sünnet işte Allah-u Ekber de. Ne kadar yukarı çıksan işte Allah daha büyük ya. allah Akber Ekber deniyor. Vadide in herkes. İşte, Subhanallah diyorsun mesela. Bir nimet eriştin elhamdülillah. Hiç zikirsiz durulur mu? Salavat-ı şerif ez durulur. Allahum salli Muhammed ve ali ve ve sellem. Adım attın zikirle, salavatta. Her an ölebilirsin. Uyarıcı geldi mi size? Tabii şeyde beyazlık da uyarıcıdır. Saça beyaz düşer, ak. Sakala beyaz düşer. Bunlar uyarıcı. Bana da geldi çoktan. Yani beyaz kıl geldi mi? Uyarıcı geldi. Ama illa beyazlamak lüzum yok. faiz geldi, Kur'an geldi, hadis geldi. E peki siz ne yaptınız? Hiç aldırış etmedik. Fezûku. Ne bağırıyorsunuz o zaman cehennemde? Çıkart bizi, çıkart bizi. Rabbenâ hrijnâ. Ya Rabbi çıkart bizi. Yanıyoruz burada, içimiz dışımız ateş oldu. Şu dünyada rahatlık battı bize ya. Evimizde duramıyoruz, klima, soğuk, sıcak, serin. Sıcağa dayanamıyoruz, soğuğa dayanamıyoruz. Yastık biraz yüksek oldu, boynum ağrıdı, biraz alçak oldu, boynum büküldü. Ya ne rahatlık şey battı bize ya. Millet ateşte ya. Nasıl duracaksın ateşte? Nasıl dayanacaksın? E dünyanın öbür yerine millet açlıktan ölüyor, kemikleri sayılıyor. Ha bu Türkiye'de de çok bolluk var yani. Fakirim diyen de de bolluk var. Fakirim zengin zaten azmış. Fakirim diyende de bolluk var. E millet açlıktan birbirini yedi geçen gemide ya. Onlar insan değil miydi? Myanmar'dan çıkarttılar. Bin kişi, bin beş yüz kişi biniyorlar gemilere. Muhacir olacağız diye. Durdukları yerde kesiyorlar, yakıyorlar, ediyorlar. Adamlar çıkıyorlar, kaçıyorlar. Endonezya almadı, Malezya almadı, ora almadı. Niye almazlar bunlarda ya? Ne cevap ahirette? Koca devletsiniz ya. Gelsin bin beş yüz kişi sizin rızkınızı yedi de. Aç mı kalacaksınız? Ne korkuyorsunuz göçmenlerden ya? Allah'ın kulları, Allah'ın yurdu burası bütün dünyadır yani. Al da bir ekmek var adama da. Bıraktılar adamları denizde. Bir hafta olmadı. Adamlar kaldı denizde. Nefaka yok, erzak bitti, her şey bitti. Yediler birbirini, kırdılar kafalarını. Bir ekmek için onu öldürdü, onu öldürdü. Yüz kişi öldürdü öldürdüler gemide. Kız diyor ki abim öldü ne yapacağız? Attık denize diyor. insan en sevdiğini, karısını, kızını, çocuğunu atıyor denize. Ne yapacaksın? Balinalara, köpek balıklarına. En sevdiğin kim senin? Oğlum, kızım. Atıyor denize işte. Ne yapacak yani? Sırtından mı taşıyacak? Millet aç yani, perişan. Birbirini yiyor, birbirini öldürüyor. Dünya perişan halde. Sen burada yemek önünde, yemediğin arkanda, kahvaltı kırk çeşit, bilmem ne elli çeşit, ha şimdi iftarlar, savurlar, içinden programlar baş Türkiye bolluk senin. Azmışlar ya. Zikir yok, salavat yok, istiğfar yok, tev yok. Hala... Benim maaşım yetmiyor, şu, benim şunun yetmiyor. Bunun. Herkes, zengin daha çok ağlanıyor. Asgari ücret daha iyi geçiniyor yani. Zengin daha perişan. Allah insaf versin, Allah ıslah etsin, Allah iddia et etsin. Yani bu millet, Allah bu hesabını sorsa bu Müslümanlarım tabii bizim Türkiye'de öyle, Araplar da bizden beter. Bazı Arap ülkeleri de çok zengin. Onlar da bizden beter. Dengesiz bir gelir dağılımı vesaire. Zekat işlemez, nafaka işlemez, sadaka işlemez. Tabi şeriatın müesseseleri de işlemediği için. Herkes işine gelene. Efendim adamını kolluyor. Geri kalan millet açlıktan ölsün. Bana ne diyor? Hep olur mu şimdi? Çıkart bizi ya Rabbi, Cehenneme düşünce. Ya Rabbi çıkart bizi. Niye düştünüz oraya? E keyfimize kaçtık. Ne amel salihan. Dö döndür bizi dünyaya. Ne olacak? Salih amel işleyeceğiz. Gayrallezîkünnâ <gülüyor> ne amel. Film, dizi, sinema, tiyatro, bar, pavyon, içki, kumar. Ne işimiz var ya Rabbi? Ne alakamız? Biz yapmayız da işler. Ne olacak? İyi amel işleyeceğiz. Zikredeceğiz. ibadet edeceğiz. Kur'an okuyacağız. Salavat-ı Şerif'e okuyacağız. Allahum salli ala seyna. Muhammed ve ala aleyhü salli ala İşte Mevla da böyle buyuruyor. Bak. Ben size... Yetecek kadar ömür vermedin mi? Onun cevabı bu işte. Bak hepimize yetecek kadar ömür verildi. Bundan sonra payımız yok. Her anda ölebiliriz. Tevbe kapısı açıktır. Ramazan-ı Şerif'te yaklaşmaktadır. Bir an evvel bütün günahlara tevbe ederek Ramazan-ı Şerif'e inşallah temiz bir şekilde başlayalım. Yeni bir dosya açalım, Yeni hayatımızdan. Bir daha Ramazan'a kavuşamayabiliriz. recep Şerif'e bir daha sene kavuşamayabiliriz. Çokları kavuşamadı geçen seneden arkadaşlarımızdan. Tanışlarımızdan çok ölen oldu. Bu, bunun artık payı yok. Uyarıcı geldi size diyor. E ne yaptınız? Ne amel ettiniz? Ya Allah biz nefsimize aldandık. E bir daha gelseniz dünyaya. Aynı nefsi verecek miyim size? Vereceğim. Aynı şeytan var mı imtihan? Var. E yine aldanacaksınız aynı. Kaçıncı geri aldandınız ya? Fethiğe tadın bakalım. Femaliz zalimi ne? Minansar, minnasir de olabilir. Zalimlere yardım edecek kimse yok. Şimdi zalimi doğru anlamak lazım. Bir insan zalim işte adamın elini kolunu bağlamış, karısını dövüyor, çocuğuna efendim çocuğuna işkence yaptı. Yok işçisini aş bıraktı falan. Bu zalim. Tamam o belli. O zalim. Ama bizim anlamadığımız bize yönelik hepimizde bir zulüm var. Bu zalimlik kendimize yaptığımız zulümdür. Bir insan Yunus Aleyhisselam bile ne diyor? zalimin Koca peygamber başkasına zulüm yapar mı? Haşa. Ben zalimlerden o O kendi makamına göre yani zellesinden bahsediyor. Kendi makamına. Bize göre ee, onun yaptığı günah değil peygamberler günahtan mı nezettir? Günah bir şey yok. Kendi makamına göre konuşuyor. E şimdi biz de kendimakamımıza göre konuşursak biz ne zulümler yapıyoruz? E, zulüm. Bir vakit namazı kaçırtan kendine zulmetti. Niye zulmetti? 80 sene cehenneme kendini ateşe namzat et. 80 sene cehennem ateşine bir vakit namazın farzını kaçıran adama kim 80 sene yakınma cezası verebilir? Seni kim 80 sene ateşte yakabilir? Kim yakabilir? Şu anda dünyada hangi kral? 80 sene onun ömrü etmez, senin ömründe yetmez. Kim yakacak seni Bir vakit namazı. Ama sen kendine faturayı kestin. Bak kaçırdın namazı şimdi. Gitti akşam, ne olacak? Akşam geçmedi ha şimdi kılmamış olanlar vardır. Otururlar beni dinlerler. Akşamı kılmaz beni dinler. Böyle avanak cemaat da var. A avanak, aleyhine uyanık. Öyle dinler. Hoca çok güzel konuşuyor. Ya hoca ne konuşuyor? Akşam geçiyor kitap tesal, al. Üç rekat farzını yetiştir. Seksen sene cehennem faturana işlenecek. Amca, ya hoca ben ben şimdi abdest kalk, otur, yat, eğil, kalk. Seni dinlemek çok tatlı oluyor. Kolay oluyor. Beni dinlemek tatlı oluyor mu? cübbeli dinleyene cenneti vaat etmiyor Allah. Amel edeceksin. Anlamaz geçti. Ramazan gelir oruç tutmaz. E zalim daha ne zalim arıyorsun? Cehennemi boylattın kendin. Zina yapıyorsun. E ya zalim. Kim sana cehennemde bu kadar ceza verebilir? Ateş de seni yakabilir. Onun için nefse zulümden vazgeçmek. İnsan evvela kendine zulmeden başkasına haydi haydi zulmet. Adam canın acımıyor. canın acımayan sana mı acır ya? Cehenneme gidiyor göz göre, göre Ha zaten ben inanmıyorum. Ya inanmayandan bahsetmiyorum. İnanmayan konu dışı. Onun için ne diyorsun sana? Gavurlarda niye bir şey yok? Kafirlerde niye sıkıntı yok? E, ebedi cehenneme gidiyor adam. Sonsuz sıkıntıya gidiyor. Dünyada bir ufak nefes alsın diyor allah Teala da adaletlidir. Ama sana bunu yapmıyor. Niye yapmıyor? E sen benim dostumsun. Allahü'l-i'l-lezihine amenü. Ben inananların velisiyim. Veli ne demek? Okul, Mektebe götürüyor çocuğu, velisi yazdırıyor. Babası yoksa işte amcası, şuzur. veli. Mevla buyuruyor ki ben senin velinim. Ne demek? Arkanı ben arıyorum. Bir şey olsa şikayet ona gidiyor. Telefon ona ediliyor. yapmak bak sizin burada irtibat adresi telefonu. Burada bir şey oldu, bu adam düştü burada, gel bunu al falan. Veli ne demek yani? Senin sahibin demek. E Mevla buyuruyor ki, sen Müslüman mısın? Evet, sahibim benim. E sen Allah senin sahibinse, ahirete inandınsa, onun huzuruna çıkacağım, sonsuz hayat vaat ediyor, ebedi cennet. İki üç gün burada, öldük öleceğiz yani. İnsan biraz keyfinden fedakarlık edecek. Zevkinden fedakarlık edecek. Allah için uykusunu terk edecek. Allah için yemesini, içmesini terk edecek. Ben sana demiyorum ki sabah kahvaltı yapma. Yani oruç tuttuğun zaman yemiyorsun. Onu demek istiyorum. Yoksa oruçsuzsun da oruca niyet etmemiş. Allah için bu sabah kahvaltı etmeyeyim. O saçmalık. Deli deli işler elizin yok. Ya oruca niyet et ya kahvaltı et yani. Allah Teala da sana boşuna açtır, değil mi? Ha kahvaltı da az ya. Ayrı bir şey. Dengeliye, diye sünnete ittiba Bunlar ayrı bir şey. Ya biz sana uykundan fedakarlık et derken uyuda, efendim uyanık durda film seyret demedik hoş. Uykundan fedakarlık et, kalk teheccüd kalk. Kabirde nur ve zıya. Kabir zifir karanlık. E ben hani zaten gözüm görmüyor ki karanlık olsa ne olur? Ölmüşüm. Sen öyle zannet. Ruh görüyor. Peki rüyada gözün görüyor mu? Görüyor. Kafa gözün kapalı mı? Kapalı. Işık lazım mı rüyada? Her rüyada da karanlık yerlere girdiği zaman bir bağırıyorsun uyanıyorsun. Az dağıttılar attılar beni dağın tepesinden ya. Uf. Sürü sıklam ter olmuşsun. Niye ter oldun? Uçurumdan atıyordular beni. Ee? Rüyaydı yatakta yatıyorsun. Niye bunaldın? Ter niye vücuduna çıktı? Niye karanlığa kaldın uykuda rüyada her yer karanlık zaten gözün kapalı. Oda da kapalı ama ruh, ruhun karanlığı da başka. Rüyada da aydınlık yerlere gitsen, uyansa ya ne ışıklar, ne nurlar, ne şeyler, ne rahat ettim ya bu. Ne rüya gördüm değil mi? Hoş kalkıyorsun, mesut kalkıyorsun. E ruhlar aleminde de ışık lazım. Karanlık iyi bir şey değil. E kabirde zıya lazım. Ruha nur lazım. Nereden kazanılıyor? Evliya Allah buyuruyor ki, biz kabirdeki nur, lazım olan ışığın temini için bu kadar ameli salih var. Sayısız. Aradık aradık. En faydalısı ne bulduk? Feveced nau fi salatil fi cevfil leyli gece vakti herkes uykudayken teheccüd namazı iki rekat kılanın kabrinde nur bulduk. İşte buradan alıyorsun. Onu diyorum sana. Uykundan bir afet daha edersen kabre nur götürürsün. Biraz parandan hayır sadaka verirsen, zekat sadaka verirsen, İslam'a, Müslümanlara yardım edersen, gariplere, hadi bakalım ahirete, malzeme götürürsen. Kabre girdin mi? İnşallah Ramazan-ı Şerif'te her iftardan evvel ders yapacağız. Her gün, yedi buçukta sohbet başlıyor. Her gün, yedi buçukta, inşallah Ramazan-ı Şerif bir dedi mi, herhalde Cuma günü başlıyor, bir dedi mi, her gün yedi buçukta. Her gün kabir hadislerinden, 40 tane en azından hadis var. 30 gün, her gün kabirden bir tane bir şey okuyacağım. Niyet ettim. Çünkü bu kabiri bu millet bilmiyor. Kabir şeyi darlığı, karanlığı, işte hesabı, kitabı, ahiret, salih amellerin durumu, kabirdeki kurdun. Ne hadis-i şerifler gördüm bu sabah ya. 40 tane hadis-i şerif İmam Süüthi Hazretleri bir manzume yazmış kabirler hakkında. İmam Sübki de bu meşhur Sübki değil de o sonraki müteahhirlerden. Ahmet Halil Sübki olacak. O da ona şer yazmış. O diyor ki burada çok hadis-i şerif var. Diyor. O da orada hadislerin hepsini toplamış. Kırktan fazla hadis-i şerif. Kabirdeki mesele. Ya zebaniler geliyor. Münker Nekir geliyor. Nakur diye de bir melek var. Ruman diye bir melek var. Neler var kitapta meğer. Onları hiç duymamıştım. Yeni gördüm bu sabah. Okursan görüyorsun. E Ölünce mi görelim yani? Ölünce görecek. pahalıya patlar. Tedbir alacak vakit kalmadı. E şimdi görelim, duyalım. Ölmek üzereyiz. Bize bu kadar daha, bana elli sene verecekler? O zaman ilim, ilim, ilim. Sonra amel, sonra ihlas. Dinlemek lazım. Okumak lazım. Gayret etmek lazım. Zaruri ihtiyaç. Muhtaç olmayacak kadar dünya işini görüp fuzuli şelüsüm yok arkadaş. Hırs, hırs, sus. Yiyeceğim bir lokmuş. Helalından geçin git. Muhtaç olma. Geri kalan ilim, amel, ihlas. Bir de millete bir şey anlatmak lazım. Hep onlar kabirde geliyor mer. O hadis-i şerifleri bir görsün. Melek göğsüne doğru azap edecek, oruç göğsüne geliyor. Ramazan orucun varsa göğüste azaba yer yok. Burayı bloke ediyor. Namaz başından geliyor, Kur'an başından geliyor. Ama tebareke okuyor musun her gece? Yasin okuyor musun? Kur'an'dan gece okuyor musun? Gece senin Kur'an'dan bir dersin var mı? Namazdan bir nasibin var mı? Sizin evde bir ışık yanar mı? Ya bizim zaten gece ışık de kapatıyoruz hocam. Ben de filmler ancak bitiyor. Yatıyoruz. Ondan sonra üçte kim kalkacak? Ya İşte amelin yok, her tarafın delik deşik demektir. Azap geldi buradan, geçit var. Girdi oraya. Ayaktan gelmiş. E çünkü neden? Kur'an olsa başından tutacak, oruç olsa göğsünden tutacak. Namaz. Hepsini sayıyor. Bir adama vazetsen, etsen, iyiliği emretsen, kötülükten ne yesen, bak namazını kıl. Yani şurada, şu saatte sohbet başlamış. Lale Gül TV'de, Lale Gül Efem'de şu anda canlı yayın var. Birine mesaj çeksen, şu, kardeşim Allah rızası için bir dinle ya. Belki bir faydalanırsın, bana da duan. Bir mesaj, bir telefon edin, adamı buraya yönlendirsen, yönlendirsen, o adam da buradan ideat bulsa, bu vazı ona sen yaptın. E çünkü adam bulmazdı ki bu frekanstan haberi yok. Bir döndü, Kaç kişi, demin otuz kırk kişiler gelmiştiler, aşağıda misafir oldular, Türkiye'nin yurtdışından falan. Adam ne diyor ben? eri sünnet değildim diyor. İtikadım bozuktu, şiidim diyor. Anlattı unutuyorum tabii. Bir sohbetti ne hangi sohbetti dedi, o sohbetten döndüm diyor. E şimdi beni de geçmiş, seni de geçmiş. Sakallı, sarıklı. E böyle bu iş. E sen birine acırsan Allah da sana acır. Kabire girersin, meğer birine bir mesaj çekmiştin, bu adam da seyretti o sohbeti. Oradan tövbe etmek nasip oldu. Gele ki Ramazan'da. Ne olacak bu sefer? E o kabirde geldi o amel. Diyecekler sen iyiliği emrettin. Adama nasihat ettin. E oldu. Münker azaba geldi. Oradan da geçit yok. Niye? Bu adam bir Müslümana nasihat etmişti. Kurtuluşuna sebep olmuştu. Hadi azaba git diyor. Ama sen ne yapacaksın kardeşim? Her tarafın boşlukta senin. Namazın sakat, orucun sakat. Her yer delik deşik. Bir de namaz kılıyorsun. Her namazda namaz mıdır sen? Bunun da şartı var, şartı var. İma, İslam, İlmal'i niye yazdık yani? Bunun farzu var, vacibi var. Bunlar niye yazılıyor? Koca cilt kitaplar. E bu da şimdi sen anandan görerekten namaz olmuyor yani. Onun için kaleye gireceksin. Allah'ın zikri kaledir. Efendim kalkanı kuşanacaksın. Çünkü düşman, şeytan, nefis, dalıyor. Kuşanacaksın. Kuşanacaksın ama deldirmeyeceksin. Kale, kapısı açık kale. Ne faydası var? Yani namaz yanlış kıldın. Kurtarmaz aleyhine davacı olun. Oruç kalkandır. E, Sıya mı cünnetin? Ramazan-ı Şerif geliyor. Şimdiden de şaban oruçlarından alıştırın kendinizi. Oruç kalkandır. Ama malem ve hrika. Deldirmedikçe. Kalkan ne zaman işe yarar? Delikse oradan sokar düşman. Şeytan nefis girer. Orucunu muhafaza edeceksin. Ne ile delinir ya Allah sordular sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kedi bile gıybet yalan derse, gıybet ederse oruç gitti. Yani borcunu öde, ödemiş olur. Ramazan'ın gününe gün tutmuş olur 30 gün 30 gün borcu bitti. Ama yan gelirleri gitti, artı sevapları gitti, faziletleri kaçtı. Yalan konuşursa oruç ağzına. Bir Müslüman'ın gıybetini aleyhine konuşursa. Zor işler yani. Zor işler. Aa, af af af. Geçen yine bir kitap okuyorum, bir eserde gördüm yani. Bu gıybet öyle bir detaylı ki bize zaten lüzum yok da. Yani diyorum bir adam, Ahmet Efendi falan adı geçti, o da gıybet etmiyor. Çok takvaya mesela. Gıybet etmemek için şöyle diyor. Ya kapat konuyu, gıybet etmeyelim, Allah ıslah etsin hepimizi. İşte o Allah ıslah etsin demek o bozuk adamdır demektir diyor, gıybete girdi diyor zaten. Ya madem o kadar gıybete göre hocam, ben tam anlatayım ya bu adamı madem sen sen tam anlat arkadaşlar. Zaten o çorap söküğü gibi gidecek sen Allah istersinden duramazsın ki. Ya işte. Ya işte. Allah hepimizi iddia etsin. Bu ne demek? Bozuk adam demek. <gülüyor> bu da gıybettir diyor. Ya Rabb'e bu nasıl iştir ya? Kısa boylu desen gıybet ya. Ayşe bir diğer bir hanımı için ya Resulallah bu hanımın da çok kısa boylu falan. Yeter sana ya Ayşe dedi bu. Yeter sana. Cık cık cık cık. Ama zaten kısaydı. E kısaydı bu. Uzuna kısa dersen zaten o. İftira olur. Yalan olur. Gıybet ne zaman olur onu. Üzecek laf. E ne oldu? Oruç delindi. Ne olacak? Kabre indi. Efendim azap geldi. Oruç ona karşı çıkacak ama zırh delik. Gıybet deldi. Müslümanlık zor iş. Müslümanlık lafla olacak iş değil. Müslümanlık sadece ne diyeyim sana sembollerle Ramazan kandil bayramla olacak iş değil. Müslümanlık şuur işidir. Allah'a kulluk şuurudur. Mevla her an beni görüyor bilmek meselesidir. Yani ben Allah'ın kuluyum her an beni görüyor bilen adam. Nasıl davranır? Allah kulun hakkını senden soruyor. Komşu hakkını senden soruyor. Yanında olmayan adamın hakkını senden soruyor. Böyle bir din var mı ya? Bu ne büyük bir din ya? Adamın aleyhine konuşturmuyor gıyabında. Dinimizden üstün bir şey yok ya. Ama doğru Müslüman olsak, dünyaya hakim olacağız. Ahirete de sahip olacağız. Malik olacağız. Ama işte doğru Müslüman olmayınca mevlada yapıştırıyor tokadı. Neden? E sen benim e, velayetim altındasın. Madem Müslümansın, velin benim. Veliğim ben olduğuma göre adam gidip başkasının çocuğuna vurur mu? Vurmaz. Niye? Çocuk gitti anasına bağırıyor mağırıyor şımarık mumarık. E bana ne? Ben şimdi sokaktaki kadının çocuğuna edepli olsana ya, anana ne biçim konuşuyorsun dediğim zaman anasına dönüp bana ne der? Sen kendisine baksana benim çocuğumla ne uğraşıyorsun? Haklı. Köya ben onun anasının hakkını koruyacağım köya. Kadın da kızardı ha. benim çocuğuma ne konuşuyorsun? Bu bunun gibi meseledir. Mevla diyor ki ben gavurlara sahiplenmemişim. Cehennemekr'de yolları var. Ama sen Müslümansın, sahibim benim. Ne oldu? Şımardın. Bir tokat çeker. Yemen'deki budur, Irak'taki budur, Suriye'deki budur, Türkiye'de bu. Türkiye'de az karışık değil. Türkiye'de çift çarşısı. Buralarda çok iyi bir durumda değiliz ya. Yani. Maddi manevi sıkıntılarımız var. Halk olarak, toplum olarak, maddi manevi, ekonomik olarak herkes ağlıyor. Ya Bunlar bereketsizliktir, hayırsızlıktır. Ee, rızıksızlıktır. Ama bütün sebepleri şuursuzluktur. Sen hakiki müslüman olsan Allah sana böyle tokat atar mı? Niye gavur zengin edecek de seni fakir etsin canım? Yani dünyada da etmez. Niye gavurları sağlıklı edecek, ömür ortalamaları 90, senin ömür ortalaman 40-50 ya? Nedir yani? Bir sorun var. Ama sen zalimlerdensin. Niye? E sen kendi milletinizi zehirliyorsun. Katkı maddesini kendin koyuyorsun. Ucuz satayım diye bilmem neler ediyorsun. Efendim, sahte sahtekarlıklar hep sen yapıyorsun. Yapınca da Allah veriyor bela. E kim zalim oldu şimdi? Sen zalim oldun. Evet. O zaman toparlanmak zamanıdır. Düzelmek zamanıdır. Mevla bize dost tokatı vuruyor. Ama bu kabre inmeden evvel toparlanmak lazım. Yani kabir azabı zor. Mahşer ondan çetin, cehennem ondan çetin. Allah'ın gazabıyla karşılaşmayalım. E bir de bu günahlar insanın imansız ölümüne sebebiyet verebilir. Bir de bu tehlikeyle karşılaşırız. Onun için. Biz Allah için size nasihat etmeye çalışıyoruz. Önce asi nefsime. Sonra size. Bunlar mevsimlerdir. Recep Şerif geçti. Şimdi Şaban Şerif iyi bir mevsimdir. Şimdi Berat gecesi geliyor. Hakkımızda kazalar, kaderler bir sene rızkımız, ecelimiz, ömrümüz, musibetler, hastalanacak mıyız, iyi mi geçireceğiz? Bir sene kaderler yazılacağı gece, biraz İran pazartesi salıya bağlayana denk geliyor bu sene. Önümüzde. Ama bu freni önceden biraz yapmak lazım. Sen şimdi on gün sonraya kadar yine aynı işlere devam et. Bir berat gecesinde hemen tevbe ederek, tamam, orada da tevbe kabul ama biraz öncesinde tevbe etmek lazım. Onun için önümüzdeki e, ders inşallah, e, berat gecesi af olmayacakları bir anlatacağız yani. Bunu her sene anlatıyorum ama mecbur anlatacağız. Çünkü adam berat gecesine çıkıp da af olmayacağı e, günahlar 20 küsur günah siklediliyor hadis-i şerifleri topladığımız zaman. Ya e, bu günahlara milleti uyandırmamız gerekiyor yoksa berat gecesi bu adam için berat değil ki kimisi cennetten berat, kimisi cehennemden berat. Yani cehennemden berat alsan kurtuldun. Ama şimdi bu günahları işleyenlere de cennetten berat. Bak tersine şimdi. Ona da diyorlar ki sen cennetten uzaksın. E şimdi o günahları bilmek lazım, bende var mı onlardan bir şey diye hesabını yapmak lazım, orada kulaklarına taalluk ediyorsa bir helallık almak lazım, sağ salar hayattaysalar neyse bir şekilde çare aramak lazım çünkü berat gecesinde senin duan reddi oluyorsa hayırlı kaza kader yazılmayacak sana demektir. E o da bir seneye taalluk edecektir, bir daha sene beraata kadar. ya e bunlar Allah'ın ilminde bunlar değişmez. Ama Rabbim bizim duamıza, tevbemize, istiğfarımıza, sadakamıza, hayrat hasenatımıza göre de e, meleklerin defterlerinde oynamalar yaptığını söylüyor Kur'an'da. İstediğimi silerim, istediğimi bırakırım. Allah biliyor ne yapacağını. Ama sen de şimdi ne yazdıysa zaten o olacak diye bir şey yok. Sen onun ne yazdığını bilmediğine göre sen tedbirini al. Tevbe kapsını çal. Onun için önümüzdeki haftanın dersi çok önemli. Haftaya, Perşembe, cuma bağlayan gece. Neden? E gecesinde anlatıyorsun adama. Adam Berat gecesi zaten saat olmuş sohbet 11-12. Nereden bulacak helallaşacak adamı? Çalmış herifin bir şeyini. E nasıl laf olacak şimdi bu adam bu gece? Nasıl duası kabul olacak bu adamın? Bir senelik bütün hesabı kitabı o, o gece dosyalanıyor. E onun için geç bile kaldık ama biraz önden konuşmak gerekiyor bu işlere. Yani önümüzdeki haftada Berat gecesinin hazırlığını yapalım. Yani af olmayacaklar listesini bir çıkaralım ki bizde onda nasibimiz var mı Allah muhafaza etsen? Hemen tevbe etmeye sarılalım. Ya kul hakkı adam. Veriyorsun hakkını diyor, adam almıyor diyor. E ne olacak? İşte ahirete bıraktım, ben senden ahirette görüşürüm. Tabii ki sen hakikaten tevbe ettiysen, pişman olduysan, evvelce bir yamukluk yapmışsın, şimdi adama döndün, şey düzeltmeye çalışıyorsun, adam da kabul etmiyor. O zaman Allah sana sormaz. Onu da, Allah da sana zulmedecek. Değil haşa. Ya çünkü neden? Sen gerekeni yaptın mı ama? Yaptım. Adam almıyor. Helal etmiyorum, diyor. E o zaman sen de Allah'a, Ya Rabbi sen bu kulunu da affet, beni de affet, ahirette de bana hakkını sen helal helattir, buna ayrı sevap ver, mükafat ver, bunun duaları var, usulleri var, onları da söyleriz. Ama teşebbüs meselesi yani. Aradın mı, sordun mu? Kaç sene evvel bir dükkandan bir şey aşırtmışsın, gitmişsin. E sahibine sen bunu helallık alacaksın da. E şimdi? Aman o dükkan o değişti. Değiştiyse gideceksin o dükkana. Sana burayı devreden nere gitti? Biliyor mu? Telefonu var mı? Tanıyanı var mı muhalleden? E böyle şeyle sen hiçbir şey arama. Ya Rabbi onu da affet, beni de affet. Olmaz böyle bir şey ya. Yani burada güzel şekilde fezleke, muhasebe, muhakeme Mevla bizi affetme bahane arıyor ve çareler yaratmıştır. Şimdi biz bunlara tevessül etme zamanındayız ve mevsimindeyiz şaban Şerif, bu mübarek ay, özellikle tabii önümüzdeki gelecek beraat gecesine kadar faziletleriyle ilgili birkaç hadis-i şerif rivayet edeyim, ondan sonra birkaç amele teşvik edeyim. Haftaya da e, inşallah efendim e, bütün o günahlara karşı tevbe, azmiyle sohbet yaparız ve beraat gecesine kadar da çaremizi buluruz inşallah. Rabbim mağfiret buyursun, amin. Enes ibn Malik radıyallahu teala antan rivayet edilen hadis-i şerif Beyhaki muhaddis Beyhaki rivayet ediyor. Birkaç kitabında almış. Hem Fadailu'l-evkat'ta almış, hem Şuabü'l-iman'da almış. Şabanu şehri. Hani meşhur hadis-i şerif. Recep şahrullah. Recep Allah'ın ayıdır. Rabbim şefaatle nail eylesin. Ve Şaban şehri. Şaban benim ayımdır. Bu mübarek ay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine izafet etmiş. O da nedendir. Sonra anladık ki nedendir. Yani Efendimiz'e salavat okumamızı, dua etmemizi emreden ayet Şaban ayında indiğinden onu sahiplenmiş. Çok bir mühim mesele. Ve Ramazan şehr-i ümmeti. Ramazan ümmetimin aydır. Artık orada ümmete açılan kapılar ebedi kapanmaz. Yani Ramazan-ı Şerif'teki faziletler bu ümmet için 11 ay ye bitmez yani. Bereketleri bitmez. Şimdi Şaban benim ayımdır. Femen azzame şehre şaban Şimdi geçen ee, derste burada yaptık. Recep ayına değer veren kime değer vermiş oluyordu? Allah'ın emrine. E şimdi Şaban benim ayımdır. Şaban ayına değer veren ne kime değer vermiş olur? Benim işime, benim şanıma değer vermiş olur. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le Şaban ayının çok ittibatı var. Onun için en fazla orucu hangi ayda tutardı? Şaban ayında. Ramazan-ı Şerif'ten başka tümünü tuttuğu ay yok. Bazı rivayetler var ama Millet farz olduğu zannetmesin Ramazandan başka bir ay diye arada bir açardı. Fakat Ramazan şeriften sonra en çok oruç tuttuğu ay 11 ay içinde hangisi? Hatta Muharrem-i şerif, Eftal, Lusiyam, Vadesi Ramazan, Lusiyam, Şerlial, Muharrem Bukhari hadisinde Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Muharrem orucudur diyor. Şimdi dün bir kitapta gördüm. Tab ben devamlı okuduğum için devamlı yeni şeylere ulaşıyorum. Orada Fenk ile diyor alimler. Eğer sorulursa ki, madem hadis-i şerifte, sahih diyor ki en üstün oruç Muharrem'dir Ramazan'dan sonra, peki niye en çok oruç Şaban'dadır? Ya burada bir mesele var. Alimler diyorlar ki, Muharrem ayının orucunun eftal olduğunu vefatına yakın Mevla bildirdi. Vefatına yakın bildirdi. Hatta yine onu da anlarsınız, hatırlarsanız irtibatı dahi kurarsınız. Bir daha seneye yaşarsam dedi, dokuzu da tutalım aşureyi. Ve bir daha sene yaşamadığından ama bize sünnet kaldı ki yani aşure 10. gün tek tutmayalım. Şafii mezhebinde tek tutulabiliyor ama Hanefi bizde e, tek tutmak iyi değil. Bu hadisten dolayı Hanefi mezhebinde biliyoruz. Ya 9-10 ya 10-11. E, en iyisini alimler diyorlar 9-10-11. O ayrı bir şey. Ama bir daha seneye yaşarsam lein ıştü ila kabilin leesû mennet tasi'a seneye yaşarsam 9'u da ekleyeceğim. O işte son sene. Bildirildiği için Muharrem'in fazla onu beyan etti diyor. Bak ne kadar güzel bir ilim çıktı. Ama kendi hayatındaki Ramazan'dan sonraki en çok orucu nerede? Şaban Şerif'te. Ayşe mı sordu. Ya Resulallah niye Ramazan'dan sonra Şaban'da oruç tuttuğun kadar başka ayda tuttuğunu görmedim? Ne buydu sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü eceller Şaban ayında yazılıyor. Eceller. Şaban ayından kastı? Berat gecesi. Peki. Fe'lhübben ye'eti eceli. Ramazan ayım. Özellikle 15'in günü, beratın ertesi günü yani. Ben de ne seviyorum? Ecelim yazılırken oruçlu olayım seviyorum. Şimdi berat gecesi yazılar yazılıyor. E berat gecesi gecedir. Oruç da gece olmaz. Bunun da manası nedir? Gündüzü oruçlusun ya, oruca niyet ediyorsun. Berat gecesinden gündüzüne oruca niyet ediyorsun ya. İşte o zaman ne oluyor? ecelin yazılıyorsa o sene yani ölümün geldiyse o sene ölüler dosyasına kayda ismin geçiyorsa sen oruca niyetliyken oruçluyken değil yani lafları doğru anlayalım hadisler şerh ister. Ben oruçluyken ecelim gelsin yani yazım yazılsın istiyorum. Yani oruca niyetliyken. Bir. Ondan sonra yine ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ameller bir senelik ameller ne zaman Allah'a arz ediliyor? Şaban ayında. Haftalık ameller ne zaman arz ediliyor? perşembe gününde Yıllık bütün ameller namaz, oruç, hac, seket ne yapmışsın iyilikten, ümre, hac vesaire bu sene, geçen sene. Bu ameller geçen sene Berat'tan yani Şaban ayından bu Şaban ayına kadar bir sene geçti. Bizim Allah'ın hesabı Ocakla Şubatla değil ki. Recep Şaban'a göre Allah'ın hesabı. Gökteki aya göre bu bir senenin amelleri ne zaman Mevla'ya arz ediliyor? Mevla görüyor ama Mevla'nın öyle kanunları var. Melekler getirir, dosyalar açılır, siciller tutulur. Mevla şahitler tutmak ister. Mevla'nın usulünde şahitleme var. Hep kiramen katibin yazıcı melekler, gökte ayrı mukarreb melekler, de var. Amellerin Mevla'ya arz edilirken oruçlu olayım da bu kulum oruç tutuyor, yemekten içmekten benim rızam için kesilmiş yani amellerimde reddolunacak kusur küsur noksan varsa da orucumun hürmetine, ağzımın oruçlu olmasına acısın da amellerimi kabul etsin diye Şaban'da çok oruç tutuyorum. Şaban ayının böyle hikmetleri var. Şimdi 15'inden sonra da oruca alışmamış olanların tutması iyi değil. Yani her pazartesi, perşembe tutuyorsan Şaban 15'ten sonra devam et. Her ayın sonunda 3 gün tutuyorsan Şaban'ın sonunda 3 gün tut. Ama her ayda ben sonunda üç gün tutmuyorum veya her ay ben pazartesi perşembe diye bir haftada sünnette adetim yok. O zaman 15'inden sonra tatil. Ne diyor? Şaban ortalanınca İdace nice Şaban fela saum hatta Ramazan. Şaban yarılarsa Ramazana kadar oruç yok. Yani 15'ten sonra söylüyor. 15 Berat'ın günü herkes tutacak. O tirmizi hadisinde emrediliyor. Gününü tutun diye. 15'inden sonra adeti olmayan tutmasın. Neden? vücut kuvvet kazansın bir de bıkmasın bir de Ramazan'a eklenip de Ramazan 45 gün falan 50 gün zannedilmesin diye arayı tatil ettiriyor. Ama ben zaten pazartesi perşembe sünnetine tabiim. O ayrı sen zaten 15'ten sonra da devam edersin. Ve her ayın son üçü sünnette vardır. Ben sünnetini amel ediyordum zaten. O zaman Şaban sonunda tutarsın. Onun için yani oruç tutma günleriniz de az ha onu demek istiyorum. Şaban'ın da birkaç günü geçti. Yani on gün gün bir oruç tutacak kadar sünnet. Yani sizin ekseriniz pazartesi, perşembeye sıralı devam eden adam değilsiniz. Onun için diyorum. Yani sünnete göre az gününüz kaldı. Bence bunları çok iyi değerlendirin. Oruç günlerini yani Şaban Şerif'le alakalı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Benim emrime kim tazim ederse. E, Şaban ayına tazim eden fakat az benim emrime tazim etmiş olur. Bana değer verdiğini göstermiş olur. Bu neyle olur? Oruçla olur ama... Şaban ayı hakkındaki en mühim mesele nedir? Salavat-ı şerifi okumak meselesi. Çünkü Recep ayında Allah'ın ayı oruçla tazim daha öne çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine tazim, ona dua etmekle olur. Allah'ın onun şanı, şerefini, feyzini bereketini arttırması için salle o demek, barik o demek. İşte salavat-ı şerifi okumakla olur. Kim Şaban ayına tazim eder? Ne demek tazim eder? Günahları bırakır demek, tevbe eder demek, kaza namazlarını işte kılar demek, bir daha namaz bırakmamaya söz verir. Bunlar hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevindirir, memnun eder. Şaban ayına tazim eden benim emrime tazim eder. Ve ben azam'a emri, kim benim emrime? Yani Şaban ayına değer vermiş ne demek? Başka aylarla bir tutmayacak. Şaban ayının girdiğini fark ettirecek. Nasıl fark ettirecek? İşte ameller değişecek, günahlar terk edilecek. Bu da bu değişiklik Resulullah'a arz ediliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. O da memnun oluyor. Her sabah akşam amellerimiz tek tek gösteriliyor. Falan oğlu falan şunu yaptı, şunu yaptı, şunu yaptı. E bakar Şaban ayı benim ayım, bu ümmetim de benim ayıma değer vermiş, biraz kendine çeki düzen vermiş, tevbe etmiş, işte biraz oruç tutuyor, bana salavatı artırmış, namaz tekliyordu, kılmıyordu, namaza başlamış. O. Küntü lehu ve zühran yevmel kıyam. Kıyamet günü ben ona öncü olacağım. Ben sıratın geçince Havz-ı Kevser'in başında, sıratın başında Havz-ı Kevser'in başında onu bekleyeceğim, o Şaban ayına hürmet etmiş de benim emrime değer vermiş olan ümmetlerimi önden gidip böyle bekleyeceğim ki bir an evvel onları şefaatime eriştireyim. Sıratı tutup kolundan geçireyim. Avzu Kevserimden içireyim. Yani mahşerde ne kadar olsa günahları var. Kökezlenir, eder. Ama öncü, öncü kuvvet olarak ben onu bekleyen olacağım. Ezasullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir önden gidenin olursa bir sahibinin, Allah zaten müminlerin velisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi de şefaatçi varsa, en hatırlı aracı odur. O zaman bu Şaban ayına verilen değer ve önem, atfedilen önem, bir de işte bu da nasıl olacak? Önümüzdeki birkaç hadis onu beyan edecek. Bizi ahirette inşallah felaha ve necata erdirecek. Ebu Hureyre hadisinde radıyallahu rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban şehri Şaban benim ayımdır. Şaban vel mükeffir. Şaban ayı günahları örtücüdür. Ama tabii ki tevbe etmezsen örter mi? Tevbe edersen, ibadetlere başlarsan, zikirlere başlarsan Şaban ayında kefaretin bol olur. Evet. Yine Enes bin Malik hadis-i şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Fazlu Recebe ala sairi şuhur. Recep ayının diğer aylardan üstünlüğü ne gibi Kefazül Kur'an ala hasel kelam, Kur'an'ın diğer kelamlardan üstünlüğü gibi kıyas edilmez. Ve fazlu Şaban ala hasel şuhur, Şaban ayının diğer aylardan üstünlüğü bu mübarek ayın. Kefazli ala hasel enbiya. Benim diğer peygamberlerden üstünlüğüm gibidir. Bu ne kadar fark var? Efendim sayın hanım nerede? Adem Aleyhisselam ve ondan sonra gelen 224 bin peygamber hepsi nerede? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbiri yetişemez. Aylarda Şaban ayına yetişemez buyuruyor. Ebu Umamet el-Bahili radıyallahu aleyhi ve edilen ve ad-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayı geldiği zaman buyururdu ki tahhiru enfuseküm li şaban kendi nefislerinizi Şaban ayı için temizleyin. Ne demek temizleyin diyor? kusul abdesti alın Abdestinizi düzgün alın. Bedeninizi temiz tutun, elbisenizi temiz tutun efendim. Eee ve ihsinu Şaban ayında niyetlerinizi güzel yapın. Niyetlerinizi güzel yapın bu da ne demektir? Şimdiden Ramazan-ı Şerife hazır olun. Ramazan orucu farzdır. Ben inşallah Rabbimizin verisi tutacağım diye niyet edin. Zekatımı hesap edeceğim, çıkaracağım, sadaka vereceğim. İşte Ramazan şefte. Yani niyetinizi güzelleştirmeye başlayın. Çünkü amellerin kabulü rekatların sayısına göre değil, kıraatların uzunluğuna göre değil. Değil mi? İnnemel amal bin niyyat. Amellerin kabulü niyetlere göre Yüz rekat kılar havasını alır, iki rekat kılar cennete alır. Çünkü o iki rekatı Allah için kılmıştır. iyi niyetle kılmıştır. Yüz rekata gösteriş yapmıştır. Ne olacak şimdi? Rekatla olsaydı yüz kılan kabul olmalıydı. Hatimle kılar. Havasını alır. Yanlış yapar. Riya yapar. Gösteriş yapar. Hava atar. Bir şeyler bir şeyler. Öbürü yine hataynayla kılar. Cenneti kabul olur. Çünkü neden? Niyet ne? Sen hatimle kıldın ama Mevla senin bütün Kur'an'ı hatmettiğine göre yapmıyor ki. Ameller niyete göre. Ha niyetin düzgün hatimle kıldın. E, nurun ala nur olur. O zaman daha iyi. Onun için niyetinizi güzel yapın. فَاِنَّ اللّٰهِ فَضَّلَ Şaban, عَلَى سَعْرِكَ فَضْلِ عَلَى Ben sizin en aşağıınızdan ne kadar üstünüm? Kıyas olur mu ya Resulallah? Allah da benim ayımı o kadar üstün yaptı. Onun için, yani şunu buyurmak istiyor. Her amele yetişemeyebilirsiniz. İnsanın her amele vakti yetmez. Nafile namazlar çok, nafile zikirler çok. Dua ve zikirler yani elli bin sene ömrün olsa bitmeyecek kadar kitaplarda var. O zaman, efendim, ne yapın? Niyetinizi güzel yapın. Yani elinden geldiği kadar nafileleri de kılarsın. Önce farzlar, vacipler, sonra sünnetler, müstahhafler. Elinden geldiği kadar, vaktinin yettiği kadar, zaruri ihtiyaçlarından kalan vaktinde ameli salihe koşarsın. Ama en mühim mesele, Ya Rabbi! Ah benim vaktim olsa, gün 24 saattir, 24 bin saat olsa da, ne kadar boş vaktim kalsa, daha ne namazlar kılacağım? Bu niyeti yapsam bunu yazar Mevla. Ben şimdi Mevla niyetimi biliyor yani. E çalışıyoruz sabah kadar kitap çalışıyoruz, Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Diyorum e, uyku gibi bastırıyor. Hastalık bastırıyor. Şeker fırlıyor, düşüyor falan falan. E yarabbi ben acizim. Ama bu kadar yapabildim. Ama bana sıhhat verseydin. Ama bana vakit verseydin. Şu anda bu ağır uykuş, Ağır uyku gelirse de e namaza durmayın diyor. O zaman da dua edeceğine dua edersin. O da caiz değil. Ama niyetin ne? Yani. Ya Rabbi benim şimdi uykum gelmeseydi ben şu, şu kadar daha namaz kılacaktım. Şu kat mı yapacaktım? Şu kadar salavat çekecektim. 500 tane çektin uykum geldi e, Ne yapacaksın şimdi? Ama niyetim ne ya Rabbi? bin çekmek. Mevla göre yazıyor? Niyetine göre yazıyor. Ama Mevla senin yalancı olup olmadığını bilir. Hakikaten boş vaktin var da Fuzul'u konuşuyorsan, efendim, filmlere, dizilere ayırıyorsan, o niyet olmaz ki o zaman. E boş vaktin var, niye zikretmedin o zaman? Şimdi yoruldun, uykun geldi, öyle niyet mi olur? Yani, sağlığın, sıhhatin, vaktini Allah'ın yoluna harcarsın, ama yetmeyen de, ya Rabbi bu senin dostların nasıl adamlarmış ya! Ya biz Ramazan'da bir hat bitiremiyoruz? İmam Şafii 60 hatim yaparmış, gündüz bir hatim, gece bir hatim. Ya bu nasıl vakitleri bereketli kardeş. Her ay normalde 30 atimi var günlük. Ramazan gelince ikiye çıkarırmış 60 atim. Ya bu adam arada teravih kılmıyor mu kulu? Hem senden benden uzun kılıyor. E diğer namazlar? Zikirler şunlar bunlar nasıl yetiştiriyor bana? İmam Şafii oluyor mu bari işte. Onların öyle bir bereketi var. Bizde o vakit bereketi yok zaten. Biz ondan deminden beri bu bereketsizlik yüzünden bir şey yapamıyoruz. Allah'tan çok bereket istedim ben bu sene. umrede dualarımda. Allah'ım sizi de dualara kattım tabii. Bütün cemaatlarımızda kattım. Kattım, hepinizi kattım. Ama en mühim mesele vaktimize bereket. ömrümüze bereket, rızkımıza bereket. Çoluk çocuğumuza, bize, nefsimize salah ve takva. Yani istedik yani istedik. İnşallah verecek fazl Keremiyle ile. Yani kabulüne kesin inanıyorum. Göreceğiz inşallah. Ama niyetlerinizi güzel yapın, hadis-i şerifi çok manidar. Ey benim ümmetim, amellerle yetiştiremeyebilirsiniz. Yani geçmiş ümmetler kadar ömrünüz yok. Telaşınız çok. Yani bu ümmetin telaşı çoğaldı yani. Tabi ortam da ona göre. Eski insanlar, şu cep telefonu olmasın mesela insanın günde 3-4 saati rahat boşa çıkacak. İnternet ona kez Araba. Işte araba olmasa deveyle gideceğin yol değil. Araba olunca gideceğin yol. Hadi şuraya gideyim bir yoğurt yiyeyim. Öbür türlü deveyle değmezsiniz. Çanlıcıya, kanlıcıya gitme. Deveyle nereye gideyim şimdi ben? Ama arabaya on dakika ya. Gidelim bir yoğurt diyelim. Tamam işte böyle. Yani imkanlar arttıkça bereketler kısalıyor. Neden? iş çoğalıyor yani. Meşgale çoğalıyor. Onun üçündür ki niyetlerinizi güzel yapın. Amellerinizi güzel yapın. Evet. Böylece Allah Teala ne yapar? Amellerinizi niyetlerinize göre yazar. Niyetlerinize göre yazınca da siz de çok kazanırsınız. Evet. Hadis-i şerif. Men avvame şaban Kim şaban ayına tazim ederse. Yani bu ne demek? Hürmet eder. Değer verin. Bu ne demek şimdi? Demin dedim ya hadis geliyor. Vettek Allah Teala Allah'ın yasaklarından sakınırsa. Şaban ayına nasıl hürmet edeceksin ya? Şaban ayına çay mı ısmarlanır, yemek mi yedirilir? Değil mi Şaban ayına hürmet? Nasıl olur ki? Haramlardan sakınırsa ve amile bitaati emirleriyle de amel ederse ve hem çeke nefse almâsıya nefsini nefis süsler, gıybet edeyim, dedikodu edeyim, içki içeyim, kumar oynayayım, zina edeyim. Herkesin alıştığı bir günah vardır. Duramaz onsuz yani. Kimisi kumara müptel adam. Zina ile yok. Kumardan duramıyor. Ekimiz de zinaya müpteladır. içki ağzına sürmez. Böyle kimisi öyle haram iş o bir haramları işte içmeden duramıyor. Böyle yani. Müslümandır bunlara da gavr demiyoruz yani. Haramı haram bilen kafir olmaz ama nefsini tutacak. Ya şaban ayındayım ya Resulullah ayındayım Sallallahu aleyhi ve sellem. Berat gecesi geliyor. Dualarım reddi olur ya tövbe edeyim falan. Nefsini tutarsa غفر Allahu teala ذنوبه. Allah Teala günahlarını bağışlar. E şimdi bunları niye söylüyoruz? Yav hocam tamam da ben şimdi tutacağım ama benim fren tutmayacak. Ben biliyorum ki bir ay sonra ben bunu ne kadar tutsam 15 gün tuttum. Ya bu şimdi beraattan sonra bir daha ben koy vereceğim. Bu belli bir şey. Ya sen beraata kadar söz ver tamam. Bit. Sonrası ya sonrası Allah Kerim bunu nasip eden onu da nasip eder. O şimdi düşünüyor ki sonrasında da nasıl yapmadan duracağım? Onun için şimdiden tövbe etmeyeyim diyor. Ya yapma böyle. Sen şimdi tövbe et. Ya beş günlük tövbe olur mu? Ya beş günlük niyet etme. Ölünceye kadar tövbe niyet et. Ne zaman öleceğim belli değil. Ya üç gün sonra ölürsen tövbeli ölürsün da mübarek adam. Ya ben sana dediğimi yap. Var benim bir bildiğim. Ben sana bir çözüm üretiyorum. Kitaplardan bir şeyler görüyorum. Sen karıştırma. Sana diyorum ki berat gecesine kadar bütün günahlara tövbe et. Önüne bir sınır koyuyorum. Çünkü sana ölünceye kadar dediğim zaman sen yap. Bunalıcıma gireceksin. Bunalıma girme şimdi bak. Ben sana gün On günlük tamam. On günlük diye demiyorsun. Ya Rabbi bir daha yapmamaya kararım. Estağfurullah. Niyetini böyle tut. Bit. Niyetinizi güzel yapın buyuruyor ya sallallahu aleyhi Berata kadar tamam. Ondan sonra Ramazan şerif gelir. Ramazan'da bir aylık bayrama kadar. E bayri bir orucu borucu bozdurmadan bayram sabahı afolalım da. Bayrama kadar bir abdestimiz tutsun. Oradan öyle yaparız. Öyle öyle öyle öyle. He. Şevvalde arada bir ne yaparsınız bilmiyorum. E, Zülkade Zülkade Haramay geliyor. Şevvalin hemen peşi Zülkade, Zülücce Muharrem. Ey mübarek! Üç ay Haramay. Orada bir voğaz. Değil mi? Kademe kademe kademe. Nefisle siyaset yapın derdi Efendi Hazretleri. Nefisle siyaset yap. Şimdilik nefs edersen ki bu gece yüz rekat kılacağım. iki rekat kılmadan yatar aşağı. İstersen ki iki rekat. Kılarsın, aa iyiymiş. İki de aşağı. iki, iki, on. 20, 30, böyle. Baştan 100 rekat deme. Bütün sene tövbe. Ölünceye kadar tövbe. Ya ben bir daha ebedi içki içemeyecek miyim? Korkar adam ya. Alışmış adam duramaz. Duramaz. Alışmış kudurmuştan beter duramaz ki. Sonra diyeceğiz ya bir aylık, 15 gün perahat var. Ramazan. Şevvazül Kadir sohbete devam. Bütün iyiliklerin anası sohbet dinlemektir. Sohbet dinlemeyen iflas etmiştir. İflas etmiştir haram yapmasa bile ilimsiz ibadet olmaz. Sohbet şart. Nefsini de tutacak. Şaban ayı bu hadisin Şaban'dan bahsediyoruz. Ramazan'dan bile bahsetmiyoruz. Belki öleceğiz yok ben hatta kadar. Önümüzü görelim şimdi. Günahı bıraktık. Günahlarını affeder ve amen min kulli makun fi belaya esas mesele ne? Esas mesele Berat gecesine kadar bu işi tuttursa. Şaban ayına gereken tazimi hürmeti gösterse o sene gelecek bütün bela musibet, gökten, yerden, zelzele, deprem, yel, sel, afet vesaire vesaire. Bir de hastalık. Bunların hepsinin takdiri ne zaman? Berat gecesi. E Şaban ayında da haramdan sakınırsa Mevla affediyor. Affedince ne oldu? Belalar neden geliyor? Ayet okudum sohbetin başında. Ne musibet geldiyse size, Febbi Mâkesebet dediğim gün, elinizin işlediği günah yüzünden. E belalar nereden geliyor? Günahlardan. Hastalık nereden geliyor? Günahlardan. E bu sefer ne oldu? Günahlar affolduysa, haramında tevbe ettin ya Şaban ayına özel. Şaban ayına Allah'ın Resulü'nün ayı diye. Günahlar affetti. Günahlar affedince ne oldu? Kader kaza bir senelik yazı e sana bela gelmenin sebebi kalktı. Affolduğun için. Bu sefer o seneki bütün bela ve hastalıklardan emin kılar. Ya işte böyle. Hadis-i şerifler müjdeler böyle. Tevbe edenin müjdesi çok. Gecelerini ihya... Evet. Şimdi, ibadetlerle gecelerini geçirmek, kabir azabından kurtuluş vesaire. Onda, inşallah önümüzdeki şu kitabı şey edeyim de, bu kitabı da değiştirmesinler bari de. Onu bir daha hafta diyelim, kısaca beyan edelim. Şimdi gelelim, ameli salihlerimizden olmak üzere. Oruçta çok fazilet var dedik, ne yapabilirsiniz oruçta? E, dedim zaten 15'ine kadar, 15. gün dahil tutlabiliyor. En faziletli oruç yani önümüzdeki günler itibarıyla pazartesi perşembe orucu kuvvetli sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü olması hasebiyle pazartesiler, amellerimizin Allah'ımıza arz edilmesi hasebiyle haftalık e, perşembeler. E, Tabi sen bunu diğer haftalarda tutmuyorsan da, Şaban ayında Ramazan'dan sonraki en e, efendim çok oruç tutmak sünnet olan ayda e, pazartesi perşembe tutarsınız inşallah. Ondan sonra Şaban ayı haram aylardan değil. Onun için o perşembe, cuma, cumartesi orucu kalktı şimdi bunda. Ama en mühimine Önümüzdeki hafta onu deriz. Geçmiş olmuyor herhalde. 13, 14, 15 orucudur. Ki 15'i zaten Berat'ın günüdür. 13, 14, 15'ten daha fazla bir oruç bu ay itibariyle şu anda önümüzde görülmemektedir. Onu tutarsanız inşallah. Ondan sonra e, en çok kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sellem efendimizin hakkı azimini, cahı azimini, yüksek makamını mülaza ederek, bize olan şefaatini, bize olan rahmetini, bize olan iyiliğini, Allah'ın bize olan, onunla olan lütfunu e, düşünerek salavat-ı şerifi artırmamız icap eder. Çünkü Ahmet bin Hicazi Hazretleri buyuruyor ki, o da i̇bn Saif Sayf el-Yemeni Hazretlerinden rivadet ediyor. Şaban ayı, özellikle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat-ı şerifi okuma ayıdır. Çünkü Estağfurullah. İnna Allahu ve melaiketehu şüphesiz Allah Teala bizzat kendisi şuna bak ya. Hiç böyle bir şey var mı? Hiç bir peygamber hakkında böyle bir ayet yok. Hiç bir peygamber hakkında yok. Şüphesiz Allah'ın bizzat kendisi ve meleketeu bütün melekleriyle beraber yusalluna alennbi. O büyük peygambere, ahir zaman peygamberine salat ediyorlar. Ne demek salat? Allah'ın salatı rahmetidir. Meleklerin eee salatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin makamının mertebesinin yükselmesi için dualarıdır. Müminlerin salatı yine dualarıdır. Yani şimdi mesela ne diyoruz? Ezan okunuyor. Ezan duasında Allahümme rabbi Tehamih ve salatül Ad seyyidina Muhammedenil vesile Peygamberimize ne ver? Vesile makamını ver. Vel fazile, fazilet ver ve şerefe Çok başka hadislerde tabii bu ezan duasının dışında Şeref ver ve derece terafi'a. İşte üstün dereceler ver. Ve ba'ti mekâmen mehmûdinezî ve hattâ ona söz verdiğin makam Mahmud'a çıkar. Şimdi bunlar da Efendimiz'e dua var. Ama bu duaların kime faydası var? Yine dönüyor sana. Neden? Efendimiz makam Mahmud'a çıkınca ne oluyor? Şefaat makamı orası. E şefaat kime yarıyor? E sana bana zayıf Müslümanlara yarayacak. Vesile ver. Vesile yine diyor bir kişiye nasip olacak. Onun ben olacağımı ümit ediyorum. Vesile yine Allah'la aracılık Diğer peygamberlerin, velilerin şefaat hakkı var ama ilk şefaatı başlatma mahşerdeki ilk açılışı yapma vesile makamı Efendimiz'e mahsus. Ondan evvel ne Adem Aleyhisselam, e, ne İbrahim Aleyhisselam, ne Musa Aleyhisselam kimseye şefaat edemiyor. Anahtarlar benim elimde diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman e, salat okumak kime yarıyor dönüyor? E sana. Secdeye kapandı, şükretti. Hatta Allah onun ruhunu kabzetti zannetti sahabe -ikram. Çok uzun kaldı. Secde eden kalktılar ya Resulullah. Çok uzun secde yaptınız. Çok seviniyordu, yüzü gülüyordu. Şükür secdesi yaptı. Dedi, nasıl sevinmeyeyim? Çok büyük müjde geldi. E, ne oldu? Efendimiz, senin oğlun şöyle oldu, yok torunun böyle olacak. Yok şu değil efendimizin derdi Sallallahu aleyhi ve sellem ümmet meselesi. O bizi düşünür. Onun için Cibril bana geldi ve müjdeledi. Dedi ki Allah Teala sana söz veriyor, müjde ediyor. Senin ümmetinden kim sana bir kere dua yaparsa, dua da dönüyor sana yine. ben صَلَّ عَلَيْهَ وَحَدٍ صَلَّ اللّٰهُ لَهُ بِاَشْرًا En sahih hadis. Bana bir kere salat okuyana Allah on kere rahmet edecek. Şimdi bire on, bire on, bire on ne oldu? Yüz kere salavat okusan Allah Teala sana yaptı. Bin salavat. Nasıl bir şey ya? E sen Allah'tan kendine rahmet istesen bu rahmeti alabilir misin? Kabul olur musun? Olmaz mısın? Ağzın günahlı mı? Günahsız mı? Dünya kadar mani var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin e okudun mu? Sen ne kadar günahkar olsan da sevgilime yaptığın duayı reddetmem diyor. Adam günahkar da olsa. Bak adam ne kadar bozuk olursa olsun salavat okusa kesin kabul. Kendine dua etse kabul olacağı kesin değil. Çünkü Mevla buyuruyor ki isyan ettiğiniz ağızla bana dua etmeyin. O zaman kabul olmanın yolu çaresi ne? Onun sevgilisine, hatırlısına, nazlısına dua. Sen ona salavat okudun, ne oldu bu şikayet? Allah sana her birine on. E on rahmet seni, Allah'ın bir rahmeti adama abat eder ya. Bu hadis çok saydır Bana bir salavat getirene Allah onun mukabil 10 on kere salavat okur. E ben nasıl sevinmeyeyim buyurdu, nasıl müjdelenmeyeyim, ümmetim kazandı burada. Bana salavat okuyarak Übeyb-i Kâb -i Hazretleri sordu, ya Resulallah ben sana salavat okuyacağım ama sana duamı ayıracağım ama üçte birini ayırsam yani bütün zikirlerimin inşite istersen üçte birini bana ayır feynzitte fıhayrullek artırırsan senin için daha hayırlı olur dedi ya o zaman üçte ikisini sana ayırayım yani bütün zikirlerin yerine salavat okuyayım sırf üçte ikisini geri kalanda da hani kendine de bir dua diyorsun bir şey istiyorsun şu durumda e dedim maşite üçte ikisi olsun feynzitte fıhayrullek Artırsan senin için daha hayırlı olur. O zaman echelleke salati Bütün dualarımda hiç kendim mendim yok. Sırf sana salat okuyacağım, sana dua. Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurmadı ki kendini de araya kat. Ne buyurdu? İden yukfar mı? Ve hem Ve yukfa hem Zaten sırf bana dua ettin mi? Her salatta sana Allah 10 defa dönüyor. 10 defa sana döndü mü ne oluyor. Ne borcun kalır dedi? Ne sıkıntın kalır, ne günahın kalır? Yani hakikaten bizim gibi günahkarlar için kendimize yapacağımız duaları tutturma ihtimalimiz çok zayıflaşıyor. En kuvvetli çare bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat hafızı. Allah'ımız salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Bu salavatların da tabii e, özellikle de e, Şaban ayında bu ayet-i kerimenin nazil olması hicretin ikinci senesinde Medine hicret ettiğinde hicretin ikinci senesinde Şaban-ı Şerif ayında Efendim, bu ayet-i kerimenin nazil olmasından dolayı alimler buyurmuşlar ki Şaban ayı Resulullah niye buyurdu ki Şaban benim ayımdır? Oraya da dikkat edersek Salavat-ı artırmamızla ilgili e, bir işaret vardır. Benim de size tavsiyem Şaban-ı Şerif değil, Salavat-ı Şerife'yi Ben ne kitaplar yazdım? Şimdi kendi kitaplarımdan da tabii yararlanıyorum. İnsan kendi Açlamayı diker sonra ondan meyve olursa kendi yer. Ben diktim diye yemeyecek miyim? Dolayısıyla gittik Medine'mine veriye. Bizim Mahmut Efendi Bursa'dan kardeşimiz o Ümre'de yanımdaydı da o kitapları Allah'tan getiriyor. Ben de <gülüyor> kitapları getirmeye yanıma. E Ravza'da falan baktım bitmedi maşallah dedim ya benim yazdığım salavat kitaplarından bana ver de. Tamam efendim sallallahzeme kimse yok aramızda hani ilk saftayız önümüzde sallallahu ve sellem. Orası çok mübarek bir yer. Teçhüd mihrabının yanında. dedim orada hani kabrimin yanında okunursa kulağımla duyarım buyuruyor. Uzaktan okunursa ve ben sallallahiye ne ayen uzaktakiler bana ulaştırılır. Yalnız cuma gecesi biri vaat daha gördüm. Ben bunu bekliyordum, bekliyordum. Acaba diyordum ama kitapta kesin gördüm. Pazartesi gecesinde de kulağımla duyarım yer. Pazarı pazar çünkü doğduğu gecedir ve büyük olayların gecesidir. Mirac oradadır vesaire. Pazar e, Cuma gecesi Cuma günü mübarek dünya neresinden olsa kulağımla duyarım buyur Sallallahu Aleyhi ve Sellem Sair zamanlarda kabrimin yanında hangi gün saat olursa olsun duyarım. yani kulağımla işitirim Onun için vaktim bitmedi şey de bu kalın kitabı da getiremiyoruz tabi camiye sokmak zor onda sadece okunacak 40 40 sırayı da ayrı yapmış küçük birini okudum bitti vaktim bir tane daha verdi. Bir tane daha verdi, bir tane daha verdi, bir tane daha verdi. Beş altı kitabım olmuş. Sırf salavat hakkında. Elhamdülillah. Dedim maşallah yani ben on dakikada bitirip zannettiğim baktım uzun oldu. Elhamdülillah. Salavat ile meşgul etti beni. Salavat muzafat kitabım benim. Onda sevapları katlanmış salavat, salatlar var. Bir on tane var. On tane her biri on tane okunuyor. Ee, muhteşem. Öyle müjdeler. İmam Suyutiler'den İbni Aceller'den de. Ne kaynaklar verilmiş yani. Ahmet İbni Hacıb tertibi. Ondan sonra efendim. Salavat-ı Şerife ayrı bir kitap var. fazilet i Salavatlar ayrı bir kitap var. Salavat-ı Şerife ile ilgili eserleri inşallah elinize alın. Hemen Şaban-ı Şerif'te bunları bitirin yani. Ayda bitirin. Her gün demedim yani. Bari ayda bitsin yani. Bir defa on Salavat kat kat cevapları artan. Bir tane var orada. Bir kere diyor ömründe okusa o salavat muzaffatta olacak. Cehenneme girerse diyor evliya Allah'tan rivayet eden Allah'ın zorunda yakama yapışsın diyor. Ya ömründe bir kere nasip olana diyor. E demek herkes onun için nasip olmuyor işte <gülüyor> Cehenneme gireceği de nasip olmuyor demek. O da ayrı bir şey. O salavat muzaffat kitabında Zannedersem öyle hatırlıyorum. He diğerlerinde de dağılmış vaziyette. Şimdi mesela Abdülkadir Geylazen en son bunun hiç kıymetini bilmediniz. Bundan ne kadar ilim yazdım. Faziletli kırk salavat-ı şerife. Hepsi Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin tertibi. Sırf şunu okusan Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin özel şefaat dairesine girersin ya. Bu tabii Arapça var sağ taraf. Sol taraftan Türkçesi. Burada hadis-i şerifler yazdım. Mesela Ebu Saadil Hudri'den bir hadise rivayet edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Macelesi kavmun meclisen. Bir topluluk, bir mecliste oturdu. Ben şimdi buraya geldik. 9.10'a geçiyordu işte demin. Başladık ha burada. Saati koydular önüme. İşte oturuyoruz. Bir saat 20 dakika 15 dakika olmuş. Meclis burası. Oturduk. Bizi dinleyenler de oturdu. Herkes bir yerde oturdu. Ama aynı zamanda başka kanalları dinleyenler de başka kanalların başında oturdu. Veya başkaları sofraya oturdu, şuraya oturdu, buraya oturdu. Herkes oturdu bir yere. Tamam. Peki biz bu meclise oturduk. Burada salavat-ı okuduk mu? Başından beri okuduk mu biz burada? Allah'ımız salli ala seyna Muhammed ve ala aleyhü ve Meclisi zaten üç salavatla açıyoruz. Arada da getirdik birkaç. Neyse. Biz kurtarıyoruz inşallah şimdi. Ama bu milletin çoğu oturduğu meclislerde arada bir salavat getirmiş midir çoğu? Ne alakası var? Allah bile demiyor adam. Lem yusallu fi alen ne bak. Zikri demiyor. La la illallah demiyor. Sübhanallah demiyor. Eğer oturdu ne kadar? Kaç dakika? Kalktı salavat okumadan kalktıysa illa kâne hâsraten alim mutlaka o gün, o saat orada oturduğu meclisten pişman olacaklar. Ya pişman olacak da nasıl olacak? Bu adam yarın tövbe eder, cennete girer şudur budur, zâkir olur. Ve indekelül cennete Cennete girse bile cennette bile pişmanlık var. Cennete girse niye pişman oluyor? Limayara önemine sevap, kaçırdığı sevabı görünce her mecliste salavat okuyan daha yüksek derece almış. Ben bundan niye geri kaldım? E bu adam her mecliste bir salavat okuydu en azından. Sen kaç defa oturmuş kalkmışsın bir kere peygamberi almamışsın. Sallallahu te aleyhi ve sellem ne oldu? Cennete girse bile pişman oldu. Ya cehenneme gireni? Hiç sorma. Hiç sorma. Onun için aman salavat-ı şerife men salle aleyyekuntu şefi'ahu yevmel kıyame bana salavat okuyana kıyamet günü şefaatçisi ben olurum. Enes ibn Malik raddallahu aleyhi ve men salli aleyh Bir günde bana bin kere salavat okusa Zor mu? Ya Allah'ım salli aleyhi ve Muhammed Allah'ım salli aleyhi ve Muhammed sen, sallallahu aleyhi ve sellem Bin kere kaç dakika tutar ya? Ha bu tabi her gün değil. Bir günde e Şaban'da bari yap günlük bin. Şaban'da yap benim ayımdır buyuruyor. Günde bin kere salavat okusa لَمْ يَمُتَتَّهَا رَعْمَكْ عَدَوْمِنَ الْجَنِّ Cennette oturacağı yeri, makamını, mekanını görmeden dünyadan çıkmaz, ölmez. Ölmeden evvel, ahiretten pencere perde açılır, gideceğin yer gösterilir, öyle ölür. Ne garanti ya! Günde bin kere okusa, bir gün içerisinde. Bu her külle yevminde dememesi o da bir kolaylık bize. Yani fî yevmîn, bir gün içinde diyor. O zaman Şaban ayında biz bu salavat-ı Ağırlık vereceğiz. İşte, As-salatu vesselam aleyküm. Kolayına öyle geliyor öyle yap. Dolu şekil var. Ama kitaplarda tabii ee, vaat edilen müjdeler için özel sigeler var. Onlarla amel edersiniz. Şimdi 40. salavat-ı şerife onu dedim mi size ben? E, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ee, 40 salavatı kitabımda 332 yani e, salavat şerife yalnız bir dakika. Salavat 322'de. 40. Sıgay şerife. Burada öyle bir salavat var ki. Bir sayfa bir buçuk sayfa. Bir kere oku ya. Şaban ayı bitecek. Bir kere oku. Bu salavat şerife de Efendimizin zat-ı şerifine. Annelerimize. E, analarımız bizim öz anamızdan ileri. Peygamber hanımları. Kur'an'la anlamız o. Annelerimize. Ehli beytine. Zürriyetine. İbrahim Aleyhisselam'a Zürriyetine. Vesaire dualar var. Ondan sonra bu Allah'ımızın ismi şerifleri, La ilahe illallah Ante duaları. Ondan sonra Müslüman ölme duası, salihlere katma duası, zürriyetimizin iyi olması duası. Ondan sonra Allah'ın meleklerin, nebilerin, rasullerin bütün mahlukatın salavatı, bereketleri hep Efendimiz'e şefaatine girme duası, himayesine girme duası. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ölmeden evvel görme duası. Bu bu salavatın içinde. Eğer bu salavatı okursa ölmeden görür diyor. Nasıl görür? rüyasında görür. Makamı eğer takvası uygunsa uyanıkken de Efendimiz görünecek ona diyor. Bu salatı okuyana. Uyanıkken de görünecek. Bazı alimler diyorlar ki ya bazı insanlar bunu yapıyorlar. Takva da da göremiyorlar. O zaman diyor ki vefat etmeden evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelir imanını kurtarmasına vesile olur ve dünya gözüyle onu görür öyle ölür. Mutlaka bunun müjdesi çıkar. Ölmeden görür diyor. İnşallah. Zaten Efendimiz'i gördükse daha şeytan bize ne yapabilir? Efendim sallallahu aleyhi ölümümüzde gelirse şeytandan kurtulduk demektir. Bu ve etrefna bir müşahedeti. Ya Rabbi bize onun müşahedesini hediye et diyor. Bu on sonra e, senin cemalini görmeyi nasip et diyor. Bizi işte muhafaza et diyor. Ne dualar ne dualar selamun kavlenler burada. Kurtuluş duaları burada. 322'de başlıyor. 323'te yarım sayfası bitiyor. Bu efendim salavat-ı şerifeyi size Tavsiye ediyorum Şaban Şerif ay münasebetiyle. Ancak 332'de bak 22-32 karıştırmazsınız. Sayfa 332'de de bu sıranın içinde geçen bir duayı almışız. Allah'ım ya imade men la imade Ey direği olmayanların direği Allah'ım. Yani dayanağı olan Allah'ım. Bu duayı da zikrediyor. Yani duanın okunuşu 333. 333'te iki satır başlamış. 334'te bitmiş. Bu mübarek duayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni hak peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki. Geldi Hz. Ali Efendimiz dedi. Ya Resulallah çok fakirlik var. Çoluk çocuk perişanız. Biraz bir maddi bir şey ihtiyacımız için verebilir misin? Koca alemlerin peygamberi alemlere rahmet olarak gönderilmiş Vallahi diyor. Beni hak peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki azım da yok çoğum da yok. Yani veremiyorum sana bir şey ey Ali. Damadı torunlarına. Bir ufak bir ekmek veremedi yani. Yoktu diyor. Şu anda yok diyor. Ama ''Sana bir şey öğreteyim.'' Cibril bana getirdi. Dedik ki, ''Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu sana hediyedir Allah tarafından. Senden önce kimseye bu hediyeyi Allah peygamberlere vermemiş. Bununla hangi dertli dua etse, hangi sıkıntılı dua etse, devletten, hükümetten, hakimden, eşkıyadan korkan hangi bir kul dua etse, mutlaka sıkıntısını açar.'' Hz. Aleyhi Efendimiz buyurdu ki, ''Nasıl yapayım o duayı ağırsa?'' buyurdu ki, ''Söyle.'' Allah meya la la, la böyle devam ediyor. 4-5 satır. Manasında yazmışım. Manayı bilmeden huzuru bulamazsınız. Çünkü ne diyorsun yani? Manaya bakarsınız önceden. Bu dua da bu sigahın içinde geçen dua baş tarafı geçiyor. 333'te de bu dua var. 34'e bağlıyor. Bu mübarek dua öyle bir acayip duadır ki bakın peşin ediyor kisin metel hacetteke ondan sonra eğer ihlaslısan eğer huzur üzere dua dersen, Allah'a tam yalvardıysan, hele ki dara düştüysen zaten sıkışan hakikaten tam ediyor yani. Sıkışmadıkça da insan duayı tam edemiyor. Tam hacetini Allah'tan işte oturduğun yerden kalkmadan kabulünü göreceksin. Ve la tekum min mekâm katte üstü Oturduğun yerden kalkmadan kabulünü göreceksin. Onun için çok büyük bir duadır. La tualli beyin sizlere ahmaklara öğretmeyin buyurdu. Niçin? Çünkü o da kötü bir şey ister. Yani bazı insan piyango çıksın istiyor. Bilmem ne Haramda isteyen var yani. Ee, komşunun karısına göz koyar. Allah muhafaza. Böyle bir deli deli insanlar var. Efendim. Eşinizden yani adam onu boşasın da ben alayım da bilmem böyle dua olur mu ya? Tövbe ya Rabbim. Var yani böyle. Çok deli deli insanlar var. Saçma sapan işler var. Dua de ki Ya Rabbi, bunun sevgisini gönlümden çıkart. Yok ya, kabul olur sonra korkarım. Ondan da korkuyor yani çünkü. Işte bir şeye tutturuyor ya nefis. Ondan kopmak istemiyor. Onun için duayı da ikhlaslı yapmıyor, kopmamak için. Hey kurban oldum. Halbuki Ya Rabbi, bana zarar olacak dünya kreşi şeylerden. Uzak et beni Ya Rabbi diye kuvvetli dua etmek lazım. Onun için diyor, beyinsizlere öğretmeyin. Ben biraz diyorlar, hocam sen herkese söylüyorsun. Burada dinleyen de sefih var, ahmak var. Her sınıf insan var. E var ama zaten sefihlere nasip olmaz. Benim de duam var. Ya Rabbi benim kitaplarımda, yazdıklarımda kim kötü niyetle yapacaksa nasip etme Ya Rabbi. Amin. Kabul etme Ya Rabbi. Amin. Amin. Hadi bakalım şimdi. Madem hak benimse ben de burada yazdımsa da ben de Allah'a yalvarıyorum Ya Rabbi. Kötülük yapacak niyetle duaları da kabul etme Ya Rabbi. Çünkü neden kabul ederse sana zarar. Onun için ben de senin lehine dua etmek durumundayım. Bu dua Oturduğun yerden kalkmadan kabul görülür. Dünya kadar dünya ahiret maddi manevi düzgün isteklerimiz var, hacetlerimiz var. Bunlar bitti mi ya? Yapalım Allah'ımıza yalvaralım. Hem de bu salavat-ı şerifeden sonra 40. salavat-ı şerifeyi 322'de okursunuz. 22-23. Oradan da gelirsiniz şey, 33-34. Ben fazileti 33'te başlıyor. 33-34'te de bu duayı okursunuz inşallah. Ve böylece Şaban-ı Şerife tazim etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e büyük salavatlar okumuş. Zürriyetine, eli i büyük salavatlar okumuş. Bütün mahluk adın salavatı var ya içinde. Hepsini okumuş olursunuz. Size de kaç katı? En az on, en az on. İhlasınıza göre Mevla iade eder. Fazlu keremiyle. İnşallah rahman. Şimdi bir amel tarif edeceğimse Bunu yapıyor musunuz bilmiyorum. Ben de başlayamadım daha. Hala başlayamadım. Allahu Teala indirmiş olduğu vahiylerinden birinde kitaplarından birinde buyuruyor. Her kim Şaban ayına mahsus. La ilahe illallah ve la ne'abudu illa iyyah muhlisine leuddine ve le kerihel kafirun Kısa bak. Bir dakika Yarım dakika tutmadı. Şaban ayının zikrini öğretiyor. Hani şu gün yüz, şu gün yüz diye yok. Ama bunu yüz yap ay, On yap. Her kim Şaban ayında bu zikri yaparsa Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Biz ancak O'na kulluk ederiz. İbadetimizi sadece O'na taksis ederiz. Kafirler istemese de biz Rabbimizi terk etmeyiz. Bu zikri yaparsa bin sene ibadet, yaşatmış, ibadet etmiş sevabı yazılır. Bin senelik günah olsa affedilir. Kabrinden dolunay gibi yüzü nurlu çıkar. Allah indinde sıddıklardan yazılır. Ya bu kadar kısa bir zikre bu kadar sevap olur mu ben? Ama zikrin manası ne? La ilahe illallah. 90 senelik yavur bir kere dese Müslüman oluyor. Mübarek adam bu az bir şey mi? Zikrin ilerisi de var. İhlas kelimesi yani Muhlisin ilette dine kelime-i tevhid denir. Kelime-i ihlas denir. Kelime-i takva denir. kelimeyi tevhidin birçok e, isim şerifleri var. Bu e, efendim dergide de yazılmamış. Yani tabii ki her şeyi de yazamıyorlar. Bazı da onlar da takip edemiyor. Ben de bilsem yazdırırdım da e, şaban Şerif Risalesi'nin 278. sayfede her gün bir kere okuyun. Yani bir oku, iki oku, üç oku da Menkâlefî Şaban diyor, kim Şaban'da söylerse diyor, günde de demiyor yani. Mübarek! Allah Allah! Böyle bir zikir, bu kadar müjde var, insan e, bir kere bile olsun demeden Şaban'ı geçirir mi yani bu? Nasıl bir akıl, nasıl bir kar, nasıl bir hesap yani? Dünya işinde böyle bir karları bırakıyor musunuz yani? Ahirette lazım bu bu faziletler müjdeler? Mezardan ayın 14'ü gibi çıkmak ne demek? Kime nasıl olur ya? Herkes mezardan çıkıyor perişan halde ya. O ahiret mahşer kolay mı yani? Onun için Allah'ım bu tevhidi nasip etsin. Efendim ezbere bilemiyorsanız işte bu da kolay. Bir buçuk satırda birkaç kere okusan ezberler. Kitaptan oku. Yani namazda değilsin ki aç oku. 278. sayfede bunu sizlere tavsiye ediyorum. rahman. Ondan sonra, Salavat Şerifelerle ilgili, bunları da yazıyorum, yazıyorum. Ondan sonra diyemeden gidiyorum. Ay bitiyor, yazı bitiyor. Kaçta en son sayfede? Derginin 80, 83. Onları da teşvik edelim. Sayfa 83'te Fazilette Salat selamlar yazdık. Bak, bu çok kolay. Allah'ım sallihe aleyhi salli, Muhammed ve aleyhi ve sellem, Muhammed hepinizin bildiği. Bir adam bunu diyor otururken okusa kalkmadan af olur, ayaktayken okusa oturmadan af olur. Bu ne kadar kolay bir müjde ya. Buna salat-ı enesiye diyorlar, Hazreti Enes'ten rivayet edilir Bu müjde. Ondan sonra, yine burada bir e, faziletli salavat-ı şerife söyledik. O da hastalıklar için idrar sıkıntısı çekmiş, Evliya Allah'tan biri. şiha i̇bn Raslan Hazretlerini gördü. O zata dedi ki efendim çok tıkanıklıklarım var, damar tıkanıklıkların vesaire hastalıktan dua buyurun. O da dedi tiryak-ı Yani denenmiş en büyük ilaç tiryak. Niye onu kullanmıyorsun? O da dedi ki ya, zannetti ki mesela şunu ye şunu iç. Hangi otu falan tavsiye edecek. Orada bir salavat öğretti. Allah'u salli aleyh ve sellim ala ruhu seyni Muhammed fil ve ala ceset seyni bu 83'te Bu salavat-ı şerifi oku dedi. O zat Uykusundan uyanır uyanmaz bu salavatı zikretmeye devam etti. Bu vesileyle tam bir şifaya kavuştu. E demek ki bu salavat-ı şerifede çok faziletler zaten vaat ediliyor. Ama özellikle damar tıkanıklıkları vs. bedeni, e, zahiri hastalıklar için e, sıralı devam edilmesi halinde efendim büyük şifa olur. Hem de Şaban-ı Şerif ayında bu salavat-ı şerifi maddi manevi hastalıklarımızın şifası için. Niyet edelim inşallah. Evliyaullah'tan biri yine anlatıyor. Şimdi bahar aylarındayız. Her taraf yemyeşil olmuş. Yollardan da gelip epey dedi pek böyle görmemiştim. Yani tam yeşillenmiş ortalık. Ee, diyor ki o zat, bahar günlerinde bostanlara çıkmıştım. Yeşillikleri görünce Allah bana bir salavat ilham etti. Bu salavat 84'te. Bu ilk yazıldı. Bahar aylarında okunacak salavatı. Bir kere okuyun. Açın 84'ten Şöyle çiçeklere çiçeklere bakıyorsunuz ya, bağlara, bostanlara. Bu salavat okuyun. Ne diyor? Ağaçların yaprakları kadar, çiçeklerin adedi kadar, ürünlerin, meyvelerin sayısı kadar, denizlerin damlaları kadar, e, çöllerdeki kumların adedi kadar, karada ve denizlerde bulunan bütün yaratıkların adedince, salatü selam edin. Allah'ım salli aleyhi ve Muhammed'in adedi evrak-ı diye başlıyor. Üç satır. Bir kere okuya Ben diyor bu salavatı okuyunca, kendisini görmediğim, sesini işittiğim bir müdâdî nidâ etti. Evliyaullah'tan. Dedi ki, öyle bir salavat okudun ki, bir kere okudu ha! Öyle bir salavat okudun ki, dünyanın sonuna kadar, bütün mahlukatın ömrü bitene kadar, hafaza melekleri sevabını yazamayacaklar, yazmaktan yordun onları dedi. Sadece senin ömrünün değil, bütün kulların ömrü, dünyanın ömrü, her şey bitene kadar yazıp bitiremezler. O kadar yordun onları ve Kerim-i Gaffar olan Mevla'dan adin cennetlerini kazandın. dar Dünya'nın akıbeti, ahiret yurdu senin için ne güzel oldu. فَنِعْمَهُكْبَتَّارِ Yani insan bir salavat dağfı olabilir, insan bir tevbeyle mağfiret olabilir. İnsan iyi niyet olsun yeter ki. Güzel bir niyetle şu mübarek Şaban ayı, Peygamberimiz ayı sallallahu ona şöyle bir Allah'ımın mülkü, bu kadar dağları, bayırları çiçeklerle, otlarla, ağaçlarla bütün dünyayı bahar ayında ikbarda yeşillendiren Allah'ım ne büyüksün Allah'ım. Habibine bunlar sayısınca salavat et. O olmasa biz olmazdık. Hep onun rahmetiyle yaratıldık. Yaşıyoruz ya Rab. Şöyle bir Efendimizin hakkına tazimen bir saygı, bir sevgi coşkuyla beraber bir salavat okusa insan demek ki yani kıyamet mahşere kadar yazılsa sevabı bitmeyecek kadar niyetinin güzelliğine göre müjdeler alabilir. Biz niye almayalım ya? Niye okumayalım kardeşim? Neyimiz eşlik? Gözümüz var, kulağımız var, ağzımız var, elimiz var. Dünyada para kazanmak için kırk takla atıyoruz. Niye iki satır Allah'ıma salli demiyoruz ya? Bu nedir ya? Bu... İman zafiyetidir. Sen ahirette kazanacağını kesin bilsen, dünyadaki kazanacağın parayı kesin bilsen nasıl harekete geçiyorsun? İşte ahirete imanın kuvvetli olsa, sen bunlardan amel etmeden bir dahaki haftaya çıkmazsın. Haftaya kadar bunları bitir haftaya da başka bir şeyler anlatalım da mübarek adam bunları biraz yap. Efendim size ben iş veriyorum yani iş veren olarak değil mi? İş arıyorsunuz. Yüzde bilmem ne kadar iş, işsiz varmış. E iş veriyorum sana. Dünya da buna bağlı. Ahirette buna bağlı, rızkın da buna bağlı, bereketin de buna bağlı. İstediğin kadar paran olsun. Huzurun olmazsa, Allah rahmet etmezse, Allah mağfiret etmezse, Allah bereket vermezse mahrum olursun ya. Mahrum olursun. Onun için hep Rabbimizden isteyeceğiz, Habibine aracı edeceğiz. Vesilemiz odur. Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Bu salavatlar dergimizin 83-84. sayfalarında bu ilk bahardaki olan özellikle ilk yazılmıştır. Öbürleri de ilk yazılmış bu, bu vesileyle yani. Şaban Şerif'te girmiş olduğu için bu salavatları çoğaltalım. Ve diğer salavat şerifi eserlerinden de mutlak surette ders gibi Şaban Şerif bitmeden hepsini tamamı erdirelim. Allah Teala da hayırlı kazalarla, kaderlerle Berat gecesinde af olmamızı, mağfiret olmamızı ve musibetsiz, belasız, kedersiz bir sene hakkımızda yazılmasını müyesser eylesin. Amin, amin, amin. Şimdi Birkaç vefat edenden ruhlarını okuyalım. Ondan sonra efendim sizleri haftaya kadar Rabbimize emanet edelim. Birkaç bir konu var. Annem için tabi biz e, e, kabrinde buluştuk. Sağ olsunlar kadın, erkek, ha, cemaatler uzaktan, yakından geldiler. Hepsine minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Dua ettim. Orada da ettim. Sonra da ettim. Çok dualar ettim. Fakat Adıyaman'dan bir Lale gül derneği var herhalde orada da o dernek bizim tanıdıklarımızın yani hoca hanımlardan ve efendilerinden e, tanıdıklarımızdan onlar sonra bana mesaj çekmişler 65 hatim 50 hatim oradan gelmişti biz duaya katamadık orada. Oradan 65 hatim yapmışlar. 66 bin yasin Şerif kelime-i tevhid salih şerifler Adıyaman'dan. E, onlar sohbetleri de dinleyenler var. Her taraftan dinleyenler var. Hepsine duacıyız. Hepsine selam ediyoruz. Sevgilerimizi, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Evet, dinlesinler, amel etsinler, okusunlar, okutsunlar, ev ocak, çoluk çocuk, dolaşalım, birbirini haberdar edelim. Burada hazineler var yani, millet açlıktan ölmesin. Ahirete fukara gidecekler. Ahirete niye fakir çıksınlar? Allah hazinelerini açmış yani. Bunları duyuralım millete, ne var o da namaz kısmı. o da cennete gitsin, ne var? Tevbe etsin herkes, yola gelsinler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Dualarını efendim, edeceğim kısaca. Ondan sonra... Ee, 24 Mayıs 2015, yani önümüzdeki pazar gün e, Mahmut Eren Hoca Efendi'nin icazet merasimi var. Yavuz Sultan Selim Camii Şerifi'nde bu önümüzdeki pazar e, birçok mollalar, talebeler, ilimlerini bitirmişler, derslerini onlar işte sohbet edecekler, icazet merasimlerinde yapılan dualar kabul olunur diye Efendi Hazretlerimizden Karadeniz'de okuduğumuz bütün üstadlarımızdan duymuş idik. İcaazet merasimlerinde Efendim dualar edilince rahmetler yağar, feyizler yağar. Çünkü senelerini vermişler, o mollalar okumuşlar, hoca olmuşlar. Onlar da teşvik için ee, Rabbim nasip ederiz. Ben işte çok halim müsait olsa inşallah giderim ama tabii benim halim biraz her zaman belli olmuyor, hastalığım sağlığı. Ee, pazar gün öğlen namazını müteakiben Yavuz Sultan Selim cami şerifinde icazet merasimi vardır, bunu da duyurmuş oluyoruz. Ondan sonra bir de e, bizim yazdığımız, yani benim yazılarımın çıktığı gazeteden e, yine Sifil Hoca'nın yazılarında da e, çelişkiler oluyor, tezat tenavuz oluyor diye cemaattan da çok rahatsızlık duyanlar vesaire olduklarından dolayı bize yani bu ne olacak, ne bitecek gibi sorular, cevaplar geliyor. Bu hususta da kısa bir şey olarak duyuracağımız e, gazetede e, efendim, bizim yazılarımız devam ediyor. Yani devam edecek inşallah Çünkü çok talep var insanlar Çok ihtiyaçları var efendim e, Öğrenmek istedikleri çok konular var e, Devam ediyor e, Şifil hocanın yazılarının devam etmeyeceği Söyleniyor Dolayısıyla e, orada da e, Bu noktada bizim tabi Cemaatimiz bazı şeylerden üzülüyor Hassaslaşıyor E tabi ki laflar da ağır laflar i̇şte namaz Nafile namaz kılmamın Şunu yapın bunu yapın bunlar tabi okuyanlara sıkıntılar verdi Bu sıkıntılardan dolayı e, demek ki çok e, şeyler gidiyor, telefonlar gidiyor, mesajlar gidiyor. E, Sivil Hoca'nın yazılarının o gazetede, yani benim yazdığım, e, benim yazılarımın çıktığı gazetede devam etmeyeceği bildiriliyor. Bunu da e, efendim duyuruyoruz ki e, bu noktada hassas olanlar veyahut da bu, nedir bu konu, nereye varacak bu mesele gibi ortada kalanlar bunu da duymuş olsunlar, duyurmuş olsunlar. Allah Teala hepimize Ehli Sünnet Caddesi'nde istikamet nasibi eylesin. Amin. Biz duacıyız, bedduacı değiliz. Evet. Şimdi bazı hoca efendiler ehl sünnet olabilir. E onda eli sünnet olduklarında şüphe etmediğimiz hoca efendilere biz asla hakaret edici, içerikli sözler sarf etmeyiz. Ehl-i sünnettir. Ama görüş ayrılığı oluyor veyahutta da yazıları ağır kaçıyor, ilmi oluyor, halkın, havam tabakanın anlayacağı seviyede olmuyor. Gerçi o bana da havam demiş herhalde. Ben zaten yani avam olduğumu kendi itiraf ediyorum. Ben avam olduğumu kabul ediyorum. Ama ben Abdülkadir Geylani, Imam Gazali rivayetlerini kabul eden bir avam olmayı, reddeden bir havas olmaktan üstün tutarım. Ayrı dava. E, Velakin e, yani bizim gibi avamların anlayamayacağı e, ölçüde e, akademik seviyede e, tabirlerle yazıldığı için okunduğu için e, bunu tavsiye etmeme hakkımız var tavsiye etmeme. Ama ehli sünnet olma konusu ayrı bir şeydir. Çünkü eli sünnet itikadının maddeleri vardır. Onlara inanan herkes eli sünnettir. Beni sevse de bana sövse de. Ben adil bir insanım. Aleyhime de olsa adaleti elden bırakmamayı şiar edinmiş bir kişiyim. Bunu beni tanıyanlar 40 senedir bilir. Dolayısıyla bir insan eli sünnetse o bir çizgidir. O çizgide eli sünnet olana asla biz eli sünnet dışı demeyiz diyemeyiz, hakaret de etmeyiz, edemeyiz, ettirmeyiz. Benim yanımda da ettirmem kimse. eli sünnet bir hoca efendisi tamam. Görüş ayrılıklarıdır, şudur budur, ilmi münazaralardır, münakaşalardır. Ama avam halk bunlardan variste tutulmalıdır. Çünkü avam halk bunları okusa anlayacak seviyede değildir. Değil olunca da biz de insanlara ne dedik? Yani tavsiye olarak burada ilmi tartışmalar oluyor. Sizin de anlamayacağınız terimler Tabirler, e, tabi akademik olduğu için Avrupaca kelimeler, gavurca kelimeler kimse anlamıyor, okuyan anlamıyor. Dolayısıyla siz buradan istifade edemezsiniz. Bunu millete dana soranlara diyorum yani istifade edemezsin. Bunu ne yapsın? İlahiyat talebesi, bilmem hocası, yani ilmi bir seviyeye gelen adam, ilmi bir tartışmada neyin ne olduğunu anlamak, karşılıklı delilleri, münazara ve mukayese kabilinden o seviyede kendini gören varsa incelesin. Ama o seviyede olmayan halkın okuyacağı bir gazetedeki yazıda bu konular yazıldığı zaman halk bunu anlamaz. Biz bunu dedik yani bundan fazla da bir şey demedim. Yine de aynı şeyi söylüyorum. Ehli Sünnet bütün Hoca Efendi'lere hürmetim var, saygım var. Onlar bana avam derse ben onlara havas diyorum. Tamam onlar bana ne derlerse desinler ben onlara kendimden üstün görüyorum. Kesinlikle üstün görüyorum. Ona şüphem yok. Yani her bakımdan üstün görüyorum. Benden çok daha faziletli halleri vardır. Mutlaka inanıyorum. Ama halkı bu tartışmalara e, sokmamız uygun değildir. Biz onun için bu ilanı yapmış oluyoruz. Şimdi kısaca dualarımızı yapalım. E, vefat edenlere evvela okuyalım. Amin. Sübhani ve rabbil alamin. O salatu ve Allahü celle celalühü Muhammedin ve âl-i Muhammedin ve sahabelerinin ecmaîn. Allahümme inne neselüke'l cennete ve na'ûzü bike minen <drained> nâr. <out> Allahümme neselüke'r rıdâke'l cennete ve na'ûzü bike min şakotike ve'n nâr. Allahümme ve mâ karra min kavli amel. Ve na'ûzü bike ve mâ karra min kavli amel. Allahümme inne neselüke min hayri mâ seleke min Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve na'ûzü bike min şerr mâ min Muhammed sallallahu aleyhi وإن تعلم استعان عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين اللهم انشلكم من الخير كل عاجل واجل ما علمنا من ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجل uzaktan yakından dinleyenleri sohbete iştirak edenleri ya rab bulunduğumuz her mecliste affeyle mağfiret eyle lütfeyle keremeyle ya rab tecelliyatı subhaniye ile şaban-ı şerife gereken tazimi göstermemize nasip eyle haramlardan elimizi ettiğimizi çektir bize ya rab günahlardan bizi muhafaza eyle iman ve taatleri kalplerimizde süslü eyle kâfirliği fasıklığı isyanları bize kerih göstermekruh ile ya rabbi istetme bize sevdirtme bize ya rabbel alemin ya Rabbi çoluk çocuklarımızı salih en salihata ilhaka ile beraat gecesinde hayırla hoşmak nasip eyle. ki sohbetimizde tesirli bir şekilde bu insanları hepimizi nefsimizi günahlardan çekindirecek şekilde sohbet etmeye insanları davet etmeye insanları teşvik etmeye ve beraat gecesinden evvel haramları terk etmeye bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Tebliğimizi tesirle ile ya Rabbi. Her eve ocağa ulaştır ya Rabbi. Her kalbe kulağa girdir ya Rabbi alemin. Ve hayrun nasirin. Sen fazl-u kereminle bizden evvel ölenlere rahmet eyle, kabirlerini nur eyle yar. Okumuş olan e, 65 adet Katmi Şerifi, 6000 adet e, Yasin Şerifleri, Kelime-i Tevhid hatimlerini evrad özgarı fazl-u kereminle sahiplerinden kabul eyle yar. Hasn-ı hürmet-i bahtevlen bi zat Gazi Kaynat Şefiiu Sad Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aziz zatı şerifü Feaniye cümlesi peygamberane Osman Resul-i Ekrem aleyhissalavat men ahdarat ne ruhay tayibe al azwaj tayyibat ummatul mu'minin hulefa-i rashidin ashab-ı kuzey ensar cümle i kuran erwahı sizleyi meşayihimizun husan şeceriniz Muhammed Rabbani Muhammed Masum billah rahmehu şahnakşemten talatnatlar Muhammed Halil Diyad Bilal Mekki Mustafa efendi Şerif efendi âmed ül ve Şeyhün ruhu ruhuna adine alellâhu'l-Hajj Ali-ül-Hajd-el-Lakısallâhu'l-Hazaratı'nın ve Sair Meşâh'ımızın ve Sair-i Turuk Ali'nin ve mütisiflerine ervâhine Analarımızdan, babalarımızdan, ağabeyler, ekriba-i komşu ve yâranlarımızdan irtihal Derbe denilen ervâhine Bu sohbetimizde e, dinleyen, uzaktan yakından dinleyen mü'minîn-i mü'minatın geçmişlerinden mü'minîn-i mü'minatın ervâhine ve kâssaten râbi annemin, câhit dedemin, Nedim, annemin, ve Nadire Yıldız hanım kardeşimizin Ya Rabbel Alemin ervahine hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. fazlu Kerem'inle Ya Rabbu Lütfü Hazreti Kur'an'ın nuruyla kabirlerini bizim kalplerimizi onların kabirlerini pür nur eyle. Amin amin amin. Bi hurmet ve Yasin. Buyurun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi, El Habibil Alil Kadri, El Azimil Cahi, Ve Alâ Alihi ve Sahbih. Dualarımızın kabulü, hayırlı münatlarımızın husulü için buyurun. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, as-salatu vesselamu aleyke ya Habibullah, as-salatu vesselamu aleyke ya Seyyid el-Evveline ve l-Ahirin, Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti, ammâ yasifûne ve selâmine alel mursaline ve elhamdülillâhe rabbil alemin. Muhammed Mustafa'mızın Ehl-i beytinin, Âlâvan'ın ashabı gözüyle sarı muacirinin müsteğni müfessirinin ulemamızın meşayihimizin üzerimize hakkı olanların ervahine ve hasasen bu celsemizde isimleri okunan meyyit ve meytin ervahi için el Fatiha